Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala elihi ve sahbihi ecma'in. Arkadaşlar bugün İmam Tahabi'nin akidesi üzerinden Akait Dersleri serisinin 7. halkasındayız. Bugünkü konumuz Akait ve kelam kitaplarında yer alan İmamet, Miraç, Sahabe, Velayet, Keramet, mes ve benzer e, konular hakkındaki inancımız, düşüncemiz ne olmalı? İmam Tahavi'nin bu konuda bize teklif ettiği, önermiş olduğu inanç ve düşünce nedir? Keza bu meseleler kimi fıkhi, kimi tarihi, e, kimi farklı alanlarla ilgili olmasına rağmen Akaid ve Kenem kitaplarında neden yer alırlar? Konumuzun iki başlığı var. İkinci başlık biraz daha kısa. Ama birinci başlık kendi içinde e, İmamet, Mirat, Sahabe, Velayet, Keramet, Mes gibi tam altı başlık içeriyor. Ya da 5 başlık içeriyor. O yüzden hemen ben ikinci başlığın altını kısaca doldurup asıl vaktimizi alacak olan Birinci konuya geçmek istiyorum Bu gibi meseleler Mesela mesh konusu Yani abdeste Mest diyebildiğimiz Ayaklara giyilen o belli Giyisiler pabuçlar Onlar üzerine e, Mesh yapmak fıkhi bir meseledir Fıkıh kitaplarında biz bunu görürüz Ama Akait kitaplarında da vardır Kerem kitaplarında da vardır وَنَرَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ جَائِزًا Şeklinde biz Mesler üzerine mes caiz, meşru sayarız, kabul ederiz şeklinde hemen hemen bütün akaid kelam metinlerine geçmiştir. Akaid kelam metinlerinde Mesler üzerine meshin meşru olduğu konusu yansımıştır. Ama fıkı kitaplarına Mesler üzerine meshin sıhhatı, şartları, süresi, bir delik olduğunda meshe mani midir değil midir diye işin daha çok uygulanma ve pratikle ilgili detayları yansımıştır. Keza imamet meselesi aslında fukih bir meseledir. Kim imam olacak? Yani halife, devlet başkanı, Müslümanların devlet, siyasi, politik lideri kim olmalı? Kim olabilir? Halifede aranan liyakat şartları nelerdir? Gibi hususlar aslında fıkıh kitaplarının konusudur. Fıkıh bir yani pratik ve uygulamayla alakalı bir meseledir. Ancak biz imamet konusunun hatta imametin şartları imam yahut halife yahut devlet başkanının idaresi yetkisi ne zaman düşer ne zaman düşmez gibi yer yer böyle ayrıntılara varıncaya dek akait kelam kitaplarında bu konuyu görüyoruz. keza velayet keramet konusu belki tasavvufun konusudur. Veli kimdir? Velayetin şartları nelerdir? Velilerin kerametleri, keramet gösterdikleri keramet türleri vesaire. Büyük oranda tasavvufun konusudur ama yine bunun da akaid ve kelama tahallük eden bir boyutu var. Diğer meseleler de böyle. Sahabe dediğimiz siret ve tarih konusudur aslında. Ama biz akaid Akayit kitaplarında, kelam kitaplarında bu konuları görüyoruz. Çünkü e, bahsetmiş olduğumuz konuların iki boyutu var arkadaşlar. Bir, bizim bu konuya bakışımız nasıl olmalı? İki, eğer bunların pratiğe, uygulamaya dönük tarafı varsa uygulama ve pratiği nasıl olmalı? Mest, mesler üzerine mes dediğimiz uygulama. Böyle bir şey dinde var mıdır yok mudur? Bir insan ayağına mest giyse de ve ayaklarına Ayaklarını yıkaması da mest üzerine mest etse, caiz midir? Böyle bir şey doğru mudur? Ayakları yıkamak yerine geçer mi geçmez mi? Veya mestler üzerine mest etmek, dinen meşru mudur değil midir? Bu konudaki inancımız, düşüncemiz, kabulümüz ne olmalı? Boyutu. Bunu hakayet ve kelam ele alıyor. Bir de ne boyutu var? Ayağına yani giydin de efendim orada bir kısım fıkhi problemler çıktı işte mesle delik oldu, ne kadar olacak, bu deliğin büyüklüğü nedir, kaç gün süreyle, işte kaç parmak üzerine mesletmen lazım falan gibi mahza pratikle alakalı boyutu vardır. Bu da fıkhın konusudur. E, hocam öyleyse bütün meselelerin bir inanç, fikir, kabul boyutu vardır, algı boyutu vardır. Bir de işte öyle ya da böyle pratik uygulama boyutu vardır ya da kültürel boyutu vardır diyelim biz. Dolayısıyla aslında bütün konular, İtikat ve kelam ilminin konusudur. Doğru. Gün gelir misvak bile bir itikat konusu olabilir mi? Olabilir. Nasıl itikat konusu olabilir? Neden? Nasıl kelam konusu olabilir? Biri kalkar der ki peygamber efendimiz misvak kullanmamıştır. Misvak kullanmayı da tavsiye etmemiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle bir şey dinde yoktur. Bu uydurmadır vesaire der. mesela bir anda bizim misvaka bakışımız meselesine dönüşür. Ama bir de misvak kullanılacak işte ne kadar kaç parmak tutulur. Peygamberimiz abdest sırasında mı kullandı, namazdan önce mi kullandı, oruçluyken kullanılır mı, kullanılmaz mı gibi detayları vardır. O da işin fıkhi boyutudur. Evet bütün meseleler dinen böyle bir şey var mıdır yok mudur, meşru mudur değil midir, ben bu konuya temelde nasıl bakmalıyım, kabul etmeliyim yoksa red etmeliyim sorusunu cevaplayacak olursak bu itikat ve kelam konusudur. Ama konunun mesela sahabe meselesi siret ve hulefa-i raşidin ya da e, tarih, tabakat e, ilminin meselesi olarak baktığınız zaman sahabeyi kendi içinde tabakalara bölüyorsunuz ya da e, bir hadisçi olarak, muhaddis olarak işte sahabenin rivayetlerinin kritiğini yapıyorsunuz. Sahabenin mürserleri makbul müdür değil midir tartışmasına giriyorsunuz. Ya da sahabe adil midir? Cerh tadile gerek var mıdır yok mudur meselesine giriyorsunuz. Tamamen teknik. Yani özellikle rivayetlerini alıp almama, fıkıhta rivayetlerini kullanıp kullanmama, kavlus sahabi meselesi usulü fıkıh, fıkıh ilminde de konuşulmuş tartışılmış bir meseledir. Bu da meselenin artık fıkıh ya da usulü ya da e, ulumul hadisle ilgili boyutudur. Evet bütün meselelerin böyle, bir e, kabul ve meşruiyet boyutu vardır bir de bunun uygulama pratik boyutu vardır ya da kendine has alanıyla ilgili teknik boyutu vardır doğru Peki neden bu meselelerde diğer meseleler değil Evet aslında diğer meseleler biz malum itikat e, kitaplarında bunu görüyoruz ama mücmelen görüyoruz Yani icmali imanı konuşurken de ilk derslerde söylemiştik. Ne demiştik orada? Bizim ilkemiz, itikat ilkemiz şudur. Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den açık ve güvenilir yollarla bize intikal eden her söze bilgiye iman ederiz. Allah Resulü'nün söylediği, yaptığı, onayladığı her şey dinen meşrudur. Biz buna böyle iman ederiz. Açık olacak yani farklı efendim ihtimaller söz konusu olmayacak, iki bir de güvenilir yollarla bize gelmiş olacak. Biz bunlara iman ederiz. Dolayısıyla bütün meseleler bu ilkenin çatısı altında kendine has yerine hasında oturmuştur. Ama hususen işte mesler üzerine mes meselesi gibi akaid kitaplarına sarahaten geçmiş tartışma konusu olmuş meseleler var. Bunun sebebi de arkadaşlar, evet vaktiyle bu konular ne olmuş? Çeşitli İslam mezhepleri, fırkaları ile ehl sünnet arasında tartışma konusu olmuştu. Onun için kitaplara geçmiş. İşte mesler üzerine mes meselesi şia ile, rafize ile aramızda bir tartışma konusudur. Onlar bunu meşru saymazlar. Ama ehli sünnet olarak konuyla ilgili rivayetlere, Peygamber Efendimizin uygulamasına bakmak suretiyle biz Hz. Ali'den de gelen üstelik bu konuda rivayetler vardır. Mesle ilgili. Biz, Bunlardan hareketle mest üzerine meshin meşru olduğunu usul uygun biçimde yapılırsa eğer ayakları yıkamak yerine geçtiğini kabul ederiz. Vaktiyle Şia ile aramızdaki tartışma dolayısıyla bizim ehli sünnet imamları ne yapmışlar? Bu konuyu ehli sünnetin ayır dedici vasfı olarak Şia'yı olarak konuşmuşlar. Hatta İmam-ı Azam bu Hanefi'ye nispet edilen bir söz vardır. Kendisine soruluyor, bir kimsenin ehli sünnet olmasının alameti nedir?" Kişinin ehli sünnet olduğunu biz nereden anlarız? Diyor ki, kişinin ehli sünnet olduğunun anlaşılması, eee, taftiru'ş şeyhayn ve muhabbetul khataneyn de orada mesler üzerine meshi meşru görmek. Yani senin Hazreti Bekir ve Hazreti Ömer'i Diğer sahabilerden üstün tutman, Hazreti Osman ve Hazreti Ali radıyallahu anhümecma'in onları sevmen iki damat ve mesler üzerine mes'i de meşru saymandır diye böyle bir rivayet var. Değişik efendim imamlardan da böyle mesler üzerine mes'in ehli sünnetin şiarlarından olduğuna dair böyle görüşler var. Evet, dolayısıyla orada e, şia bir tavır ortaya koymuş. Biz ne yapıyoruz? O konuda rivayetler var, o konuda Şia ile ittifak içinde olamayız. Diyoruz ki hayır doğru olan o değildir, budur. Ve biz bu konuda Şia'dan ayrılıyoruz. Bu ehl-i sünnetin Şia'dan ayrıldığını gösteren bir sembol konudur, simge meseledir, Şiar konudur diyoruz. Onun için kelam kitaplarına geçiyor. Keza imamet meselesi yine rafizilerle aramızda, Şia ile aramızda tartışma konusudur. Onların imamete yüklediği anlam, bizim imamete yüklediğimiz anlam, İmam met şartları, imamın ile ilgili meseleler. Haricilerle keza imamlara huruç meselesi yani başkaldırı, isyan, imamı azletme, darbe yapma, alaşağı etme meselesinde de tartışıyoruz. Bugün meseleler de işte kısmen şia ile, kısmen hariciye ile o dönemde yapmış olduğumuz tartışmalar, onların görüşlerini reddetmemiz dolayısıyla Akaid ve Kelam ilminin muhtevasına, girmiştir. Evet, yoksa bir insan hiç böyle bir tartışmayla alakası olmasa, böyle şeyler ne aksi yönde görüş duymuş, ne de bu yönde görüş duymuş. Allah vardır birdir, eşi benzeri yoktur, noksan sıfatlardan münezzehtir, kemal sıfatlarla muttasıftır, Muhammed Mustafa onun son elçisi, kulu peygamberidir, o ne getirdi hepsine iman ettim, o ne diyorsa doğru söylüyor, demiş, ve zaruratı diniye yani 7'den 70'e bütün Müslümanların bilmiş olduğu namazdı, oruçtu, zekattı, hacdı efendim cihattı, tesettürdü buna benzer bazı meseleler bunları da bu adam bilmiş ve bunları uygulamış kendi haline yaşamış daha fazlasını kurcalamamış kafası da kurcalanmamış birileri girip de efendim kafasını da kurcalamamış ve bu şekilde yaşamış gitmiş bu adam eğer bu itikat üzere yaşadıysa bu adam Allah katında imanını efendim, geçerli kılabilecek durumdadır. Yani bu adamın imanı geçerlidir. Makbul bir insandır. Haramlardan da sakındıysa, müttakî bir insandır. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla bunlar zarurat dini yeden değildir. Bunlar, bu konular konuşuldu, kurcalandı zihnimiz. Biri öyle dedi, biri böyle dedi. İşte o vakitten sonra bizim bu konuda artık doğru bir düşünceye sahip olmamızı gerekir. İmamet meselesinde bir doğru düşüncemiz olması lazım. Sahabe konusunda doğru düşüncemiz ve doğru duruşumuz olması lazım. Sahabe adil midir, değil midir? Sahabe hakkındaki davranışımız, tutumumuz, onlar hakkında ileri geri konuşmak, saygı hürmetle konuşmak ya da şeklinde tavrımızı orta net belirlememiz gerekiyor. Orada Şia diyor ki, beşi hariç bütün sahabe irtidat etmiştir. Hz. Ali ve etrafındaki çok küçük bir grubu istisna ediyorlar, diğer sahabelerin hepsini irtidad ettiğini söylüyorlar. Bu 5 rakamı değişebiliyor. Değişik görüşler var. Biz burada tavır ortaya koyuyoruz. Şimdi bu konuda bir görüşün olması lazım. Biri geldi sana. Sabahtan akşama kadar sahabeyle ilgili olarak olumsuz şeyler anlattı. Eleştirdi, dil uzattı. Onlar şöyledir. İrtidad ettiler, Hazreti Ali'nin hakkını gasp ettiler, Ehlibeyt'e şunu ettiler, bunu ettiler vesaire olmayacak sözler söyledi, etti ve senin kafanda da soru işaretleri oluştu. Ve Sahabe hakkında kafan zihnin bulandı. O şekilde duramazsın. Bu çünkü artık bir dini mesele haline geldi. Neden? Çünkü sen sahabeye bakışına göre ne yapacaksın? Sahabeye bakışına göre sahabe üzerinden bize intikal eden Kur'an dahil dini kaynaklar konusunda artık senin bir temel kabulün olması gerekiyor. Yani bu insanlar peygamberden sonra irtidat ettiyse Ve ehli peygamberin mirasını bu insanlar çirilettiyseler o zaman bu insanların dindarlığına, dürüstlüğüne, emanetine, sözüne güvenilmez. E, Peygamber efendimizden bu insanların aktarmış olduğu hadis, sünnet konusundaki bilgiler bunların hepsi şu anda nedir? Şüphelidir. Bunlardan biz emin olamayız. Bak bu senin dindarlığını etkiledi. Yarın yapacağın her işte acaba ya bu da tarihin bize yutturduğu bir şey midir falan şeklinde şüpheye düşebilirsin Bu bakımdan bu konularda bizim mutlaka bir e, inancımızın, düşüncemizin ve duruşumuzun olması gerekiyor. Bir mezhebimizin ve meşrebimizin olması gerekiyor. İşte bu meşrebi bize aşılamak adına çok isabetle imamlarımız ilk dönemden itibaren Akaid ve Keram kitaplarına ne yapmışlar? Bu konuları dahil etmişler. Bakışımızı ve duruşumuzu orada özetlemişler. Evet şimdi birinci başlığa gelelim. Peki teker teker ele alacak olursak bu konularda bizim inancımız ve duruşumuz nedir? Tabi bunu İmam Tahavi'nin ortaya koymuş olduğu çerçeve üzerinden görüyorduk. Biz Tahavi üzerinden İslam akidesini görüyorduk. Tekrar hatırlatayım. İmametle isterseniz başlayalım. İmamet, imametten maksat El-İmametül Kübra ya da El-Uzma diye de ifade edilir. Veya El-Khilâfe diye de ifade edilir. Devlet başkanlığı. İmam önder lider demektir. Ümmetin siyasi olarak önüne geçen. Ve sadece siyasi olarak öne geçmiyorlar aslında. Mihrapta da öne geçiyorlar. Hac ibadetinin organizasında ve imametinde de öne geçiyorlar. Biz Hulefai Raşid'in de bunu gördük. Devlet başkanı aynı zamanda Müslümanların ibadetlerine de riyaset eden, önderlik eden isimdir. Cuma'yı o kıldırır, hutbeyi o verir. Yani imamlara bakın Hz Ali. Sabah namazında camide şehit oluyor. İmam. Keza Hazreti Ömer camide imam şehit oluyor. Aynı zamanda bu insanlar namazda kıldırıyorlar. Ee, sadece yani devlet başkanıyım camiyle saray diye bir şey yok zaten. Saray yerine cami var mescit var. Ve devlet işleri hala mescitte konuşuluyor. Karara bağlanıyor. Ee, ve yine ezan okunuyor. Nasıl karar alırken şuranın mihrabında duruyorsa... İmam ve halife ezan okunduktan sonra da yine cemaatın önünde namazın da mihrabında duruyor. Din devlet birbirinden ayrı değil. Dinde söz sahibi olan devlette de söz sahibi Hz Ebubekir radıyallahu anh'ın halife seçilirken sahabenin e, özellikle gözetmiş olduğu kriter neydi? Allah Resulü'nün dinimizde bizim için razı olduğu kimseyi biz dünyamızda niçin alıyoruz? Ondan razı olmayalım demişlerdi. İmam olarak öne geçirdiği kimseyi biz neden siyasette önümüze geçirmeyelim demişlerdi. Ama zamanla böyle dinle dünya arasında bir parçalanma oldu. Araya efendim mesafe girdi. E zaman zaman işte dini meselelerde müktesebatı olanların siyasete dair bilgisi, bilinci, tavrı, duruşu çok sağlam ve güven verici olmadığından dolayı. Siyasete dair duruşu, tavrı, iyi olanların dine dair, ulumu diniyeye ve İslamiye'ye dair bilgisi, bakışı, bilinci çok sağlam ve arı duru olmadığından dolayı olsa gerek. Bu parçalanmayı bunlar da besledi ve artık bakıyorsunuz işte otori, siyasi otorite, dini otorite diye ayrılıyor. Zaman zaman bunlar arasında çatışmalar da oluyor. O ayrı bir konu, evet. İmam işte halifedir arkadaşlar. Hazreti Peygamber Efendimiz'den sonra ilk halife Hazreti Ebu Bekir anh'tır. Ondan sonra Hazreti Ömer'dir. Ondan sonra Hazreti Osman. Ondan sonra Hazreti Ali. Bunu sayfa 29'da İmam Tahavi 123. madde maddelendirmişler. Orada ifade ediyor. "Bütün hilafet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra öncelikle Ebubekir es-Siddik radıyallahu anh ilk olarak hilafeti Hazreti Bekir Sıddık için ispat ederiz, kabul ederiz. Tafdilen lehu ve takdimen ala jami'il ümme. Üstelik onu bütün ümmetten üstün önde kabul ederiz vel e'immetul muhtedun böyle hulefe ayraşidindeki sıralamaya uygun biçimde peygamber efendimizden sonraki hilafet bu şekilde gerçekleşmiştir biz onların hak halife olduğuna iman ederiz ve bizim için de söz konusu halifelerin halife seçiliş yolu yöntemi de bizde hilafete geçişin de temel yöntemi ve formülü olarak benimsenmiştir Hz. Bekir seçim ve beyat yoluyla halife olmuştur. Bu bir yoldur. Hz. Ömer bir önceki halifenin kendinden sonraki halifeyi tayin edip veliaht dediğimiz usulle üzerine ondan sonra biat alınması şekliyle halife olmuştur. Hz. Osman radıyallahu anh bir şura teşkil edilmiş. Şura arasındaki seçimle tayin edilmiş. Ardından biat alınmış. Bir defa halifeye biat alınmazsa o halifenin hilafeti sabit olmaz. Velayeti ya da vilayeti diyelim sabit olmaz. Mutlaka ne olması gerekiyor? Biat edilmesi lazım. Ama e, kime biat edeceksiniz? Ortaya bir isim çıkması lazım ki insanlar ona biat etsinler. İşte o isim ya seçimli oluyor. asabın ileri gelenleri belirliyor. Hz. Ebbekir radıyallahu anh örne örneğinde olduğu gibi. Hz. Ömer, Hz. Ebubeyde bin Cerrah gibi isimler Hz. Ebbekir'i öne çıkartıyor. Ona Orada biat ediyorlar ve diğer sahabiler de o öne çıkartılan Hz. Bekir'e onlar da biat ediyorlar. Ya da bir önceki halife kendinden sonraki halifeye dair bir aday koyuyor. Hz. Ömer'i yaptığı gibi. Ya da şura içlerinden birini belirliyor. Hz. Osman'da olduğu gibi. Hz. Ali de yine layık görüyor ümmetin ileri gelenleri ve onu halife olarak görüyorlar. Ve ondan sonra ümmet umumen ne yapıyor? Kendisine biat ediyor. Biat demek imama, halifeye itaat sözü demektir. Ben seni halife kabul ediyorum ve sana itaat edeceğime dair sana söz veriyorum demektir. Tabi Allah'a ve Resulüne isyan etmemen kaydıyla e, şeklinde. Evet, burada... imamlara huruç meselesi diye geçer bizim kitaplarımızda. Yani ayaklanmak, devrim yapmak, alaşağı etmek diyelim biz bunu. 24. sayfada da bununla ilgili de İmam Tahavi bakalım neler diyor. 95. madde. Ve la naral hurucre ala emmetina ve Biz imamlarımıza hurucu caiz görmeyiz. İmamlarımıza baş caiz görmeyiz. Babulatu umurina. Bizim işlerimizin yetkilisi olan veliyül emr olan yetkili isimlere baş kaldırmayı, alaşağı etmeyi, devrim yapmayı, ayaklanmayı doğru bulmayız. Vay incaru zulmetseler bile. Ve la nedru aleyhim. Onlara beddua etmeyiz. Ve la nzi'u yadan min taatatihim ve Elimizi onlara itaattan çekmeyiz. وَنَرَا طَاعَتَهُمْ مِنْ طَاعَةِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَرِضَةً Onlara itaatı Allah'a itaattan bir parça sayarız. Ve farz kabul ederiz. Tıpkı Allah'a itaat nasıl farzsa, Allah'a itaatın gereği ve uzantısı olarak onlara da itaat ederiz. Çünkü Kur'an'da Allah buyuruyor ki, اِسْلَيْا اِلَّذِينَ اَمَنُوا اَطِيَ اللّٰهُ وَاَطِيَ الرَّسُولُ وَاُلِلْ اَمْرِ مِنْكُ Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin, Ülül Emre de. <gülüyor> Tabii ki Ülül Emre itaatın neyi vardır? Bir çerçevesi vardır, sınırı vardır. Ülül Emre yani devlet başkanına yahut başımızdaki valiye, idareciye, yetkiliye ancak Allah'a ve Resulüne itaat koşullarında itaat ederiz. Allah'a ve Resulüne isyan içeren bir fiilde, bir talimatta asla Onlara itaat edilmez. La ta'ate li mehlukin fî masiyyetil Halik, hadis-i şerifi bizim için ölçüdür. Allah'a, yaratıcıya isyan olan yerde yaratılana itaat edilmez. Bu kayda zaten hemen dikkat çekiyor İmam Tehavi. Mə ləm bi masiyyet. Biz başımızdaki veliyyül emre itaat ederiz ama bize masiyet, yani günah olan, haram olan bir şey emretmez derse. Zulümleri kendilerinedir ama zulmü emrederlerse gidin şu adamın evini yakın gidin şunu vurun gidin şunu efendim haksız yere hapsedin dövün pataklayın yargılanmadan etmeden suçu sabit olmadan herhangi bir insanın canını yakmak malına el koymak haysiyetine izzetine vesaire efendim leke sürmek gibi böyle bir emirle karşılaştığımızda da asla bunu uygulamayız çünkü bu nedir? Haksızlıktır, zulümdür, masiyettir. Devlet başkanı zulmetti diye ayaklanalım onu alaşağı edelim. Buna da yanaşmayız. Ama bize zulmü emrettiğinde onu da uygulamayız. وَنَدْعُوا لَهُمْ بِالسَّلَاهِ وَالْمُعَافَادِ Onların islahi için dua ederiz. Onların sıhhat ve afiyeti için dua ederiz. Şimdi burası madde bu arkadaşlar. Mesefi hakaidinde de geçer. Burası huruçla alakalı boyutudur. Bir de meselenin azl, in'izal meselesi boyutu var. İn'izal yani yetki düşmesi diyelim biz buna. Şimdi biat ediyorsunuz, halifeyi seçiyorsunuz artık o sizin üzerinizde yetkilidir. Ne demek? Size bir şey emrettiği zaman meşru bir şey emrederse siz onu yapacaksınız. Sizi bir göreve getirmek istediğinde siz onu kabul edeceksiniz. Bir işe sizi koştuğunda onu kabul edeceksiniz. Orada keyfi davranamazsınız. Herkes böyle keyfi davranacak olursa ne yapamaz? Devleti idare edemez. O adam sadece organizatördür. O başınızda geçti organize edecek. E herkes şimdi yok o işi ben yapmam. O dedi ben yapmam. Organize olmadığından sonra. insanların işleri aksar. Görevler, vazifeler aksamaya başlar. Evet. Orada şöyle geçiyor. Fısk ve zulüm. Devlet başkanının azil olmasının sebebi midir? Fısk ve zulüm sebebiyle devlet başkanının yetkisi düşer mi? Dolayısıyla artık insanların ona itaat etmesi gerekmez hale gelir mi? Bu konuda e, Hanefi mezhebindeki meşhur görüş, sonradan gelen Hanefi fukahasının da özellikle efendim benimsemiş olduğu görüş ve Nesefi'de geçen de budur. Şerule kayıtta de taftasani bunu bu şekilde açılmamaktadır. Fısk sebebiyle halife ne olmaz? Azl olmaz, otomatik olarak yetkisi düşmez. Zulüm sebebiyle de azl olmaz, otomatik olarak yetkisi düşmez. Dolayısıyla hala biz ona itaat ederiz. Ama nerede itaat ederiz? Bu kayıt önemli. مَا لَمْ يَأْمُرُوا بِمَاسِيِّتِينَ Bize günah olan bir şey emretmediklerinde. Öyle bir yönetmelik çıkarmış ki, o yönetmelik İslam hükümleriyle çatışıyor. Hocam emir Demir keser, bunu yapmam gerekiyor. Hayır, yapamazsın. Bu caiz değil. Böylece ne oluyor? Şimdi bir taraftan devlet başkanına ayaklanmayın diyor ama bir taraftan ne diyor? Yani zulmettiğinde yahut fasık olduğunda ayaklanmayın diyor. Bir taraftan da onun zulmüne ve fıskına da ortak olmayın diyor. Şimdi devlet yöneticileri etrafında yer alan bürokrasi efendim, tabakası onlar ehl-i sünnet akaidinin vermiş olduğu bu çerçeveye bu ilkelere bağlı kalmış olsalar Halife ne olamaz? Halife zulmü de fıskı da uygulayamaz ve onu bütün topluma yayamaz. Onu bir siyaset ve politika olarak yürütemez. Sadece ve sadece onun zulmü de fıskı da ne olur? Kendi şahsi hayatıyla sınırlı kalır. Ve bundan dolayı da ne olmaz? Bir halifeye de kendi fıskından dolayı, zulmünden dolayı da baş kaldırılmaz. Çünkü e, halifenin masum olması gerekmiyor imamın işte şiha ile ayrıldığımız noktadan birisi budur şiha diyor ki imam mutlaka olmalı masum günahsız olmalı fasık yahut günah işleyen bir adam masum olamaz şimdi bu meselenin bir boyutu daha sözler bitmedi fasık adam baştan imam olabilir mi şimdi devlet başkanı fasık değil Başa geçti ama zamanla ne oldu? Servet, makam, mevki, güç ve iktidar onun başını döndürdü. Artık fıska bulaştı, zulme bulaştı. Bu adamın yetkisi düşmez. Peki bir adam yekten kendisi fasık olduğu halde başa geçirilip ona biat edilir mi fasık bir adama? İşte burası biraz Hanefi mezhebinde tartışılan bir konu. İmam Cessas diyor ki, Er ne kadar diyor İmam-ı Azam'a böyle bir görüş nispet ediliyorsa da bir rivayete dayanarak, o diyor yanlış bir yorumdur diyor. Yekten yani daha baştan fasık biri devlet başkanı olarak seçilmez. Fasık birinin çünkü velayet velayeti mutlaka hakkı yoktur. Velayeti mutlaka hakkı yoktur diyor ve Bir takım İmam-ı Azam'ın hayatından örnek veriyor. Kendilerine kendisine tevdi edilen kadılık makamını reddetti, kabul etmedi. Bunun için işkence gördü, ceza işte zindanda yattı. Zeyt Bin Ali'ye kıyamında destek verdiği, mali olarak insanları teşvik etti. Dolayısıyla İmam-ı Azam'ın böyle görüşte olduğunu söylemek doğru değildir diyor ve başka örnekler de veriyor. Yani Haccaca karşı özellikle e, Abdurrahman Muhammed İbn Abdurrahman bin eş-As Önderliğinde, öncülüğünde yapılan o meşhur kıyamı, büyük kıyamı anlatıyor. Ee, yaklaşık bir 3-4 sene sürmüş bir kıyamdır. İçinde Basra'nın kurraları da vardı. Basra'nın kıraat imamlarından işte İmam Şabi'nin de olduğunu biliyoruz. Said Bin Cübeyl'in adı geçiyor, Şurah Bil'in adı geçiyor ve adı geçen başka, başka isimler de var. Ebu İshak Essebe'i'nin adı yine geçiyor. Bunlar büyük imamlardır ama kıraat, ama fıkıh, ama tefsir. Ve bunlar da haccaca karşı bu baş başkaldırıya, bu ayaklanmaya, devrime, onu al aşağı etme hareketine katılmışlardır. Bizatihi savaşmışlardır. Sonuç alamamışlardır tabii ki. Ama böyle e, olayın bu şekilde olduğunu Cessas savunuyor. Bir parantez açarak Cessas'ın mutezili olduğunu söyleyelim. Hanefidir ama mutezilidir. Dolayısıyla mutezile de işte bu konular ehli emri mağruf nehyani münker prensibi ki kendi de o prensibe bağlıyor bunu prensibi bağlamında bir yorum farkı da vardır bunu da böyle bir kaydı mahfuz olarak bir tarafta tutmuş olalım ee, dolayısıyla yani fasık kişi ilk olarak halife seçilir mi ona biat edilir mi edilmez mi meselesi çok hanefi mezhebinde açık net bir mesele değildir en azından bu kadarını söylemiş olayım Allahu u Alem Sahabe-i Kiram, hayatını düşünün, Hulefah-i Raşid'in dönemi, fasık birini halife seçerler miydi, seçmezler miydi? Birinin fasık birini halife seçecek olsalar kabul ederler miydi, etmezler miydi? Biat ederler miydi, asla biat etmezlerdi. Asıl olan budur, fasık birinin devlet başkanı yapılması doğru değildir. Ama devlet başkanı oldu, fasık değil. Yahut kahr ve galebe yoluyla geldi bu adam, Müslümanların iradesini ezerek çiğneyerek silah baskı yoluyla geldiği ve Müslümanların başına geçti. Çerhen, gaspen yani ona karşı huruç işte burada İman Tavvi'nin anlattığı gibi huruca kalkmak. Ayaklanıp onu et, aşağı etmeye kalkışmakta. Bunun da çok büyük bedeli var çok büyük fitnelere yol açıyor. Tarihte bunun çok tecrübeleri var. Kerbela hadisesinden tutun, işte bu haccaç karşısındaki ve daha başka mihne olayları, Abdullah İbni Zübeyir kıyamı yıllarca süren ve en son Kabe'nin bile mancınıklarla, ateşlerle yakılması, yıkılması hadisesine kadar, Medine'deki Harra vakasına kadar, Emeviler hakikaten karşılarındaki muhalefeti, silahlı muhalefeti, kıyamı, ayaklanmayı, devrim teşebbüslerini çok çok kanlı biçimde, zalimce, Püskürtmüşler, bastırmışlar. Yani binlerce, on binlerce, yüz binlerce insanın kanını dökmüşler. Evleri, şehirleri yıkıp yağmalamışlar. Hiç acımamışlar. Dolayısıyla zalim adamlar bu adamlar. Ve en son, Allahu Alem, konjektürel bir şey bu. Şöyle bir kanaat hasıl olmuş bizim imamlarımızda. Huruç hareketleri sonuç vermiyor. Huruç hareketlerinden, Ziyanla çıkıyoruz. Yani dimyata piliç almaya giderken ne oluyoruz? Eldeki bulgurdan oluyoruz şeklinde bir tarihi tecrübe de bunu besliyor olmalı ki huruç kanısında ehl er Sünnet imamları ekseriyetle tavır budur. İmam Tahavi'nin söylediği gibidir ki isabetli bir tavırdır. Ee, bu tavrı bugün işte Biraz yanlış anlamaktan hareketle ki oraya geleceğim Suriye meselesiyle irtibatlandıranlara geleceğim. Biraz da olaya böyle tamamen kendi konjektürlerinden bakarak anlamakta ve hazmetmekte sıkıntı çeken kardeşlerimiz var. Sadece şunu söylerim bu kadar peşin hükümlü olmamalı bu kadar efendim heyecanlı ve hamasi davranmamalı. Biraz daha serin kanlı biraz daha hesap kitap yaparak dengeleri gözeterek böyle siyasi meseleler huruç İşte azletme, devrim vs. dediğimiz şeyler bunlar büyük toplumsal hadiselerdir. Harptir bir bakıma. Bütün bunlarda çok iyi dengelerin kurulması, hesapların, kitapların yapılması gerekiyor. Artılar eksilerle karşılaştırılarak değerlendirilip de nihayetinde Müslümanlar muvaffak olacak bundan en azından zanlı galip düzeyinde, güçlü bir zanlı galip düzeyinde tatmin olmadan böyle bir işe kalkmak da doğru değildir. Nitekim konuyla ilgili hadislerde Allahu alem böyle bir tehlike ve fitneden dolayı Müslümanları ne yapmaktadır? Uyarmakta ve teskin etmektedir. Malum efendimiz Buhari ve Müslim'de geçer. Efendimiz orada şu kaydı getiriyor. Açık küfür görmedikçe kılıç çekmeyiniz. Soruyor sahabe işte biz onlara kılıç çekelim yani diyor efendimiz başınızdaki idarecilerden çok kötülük göreceksiniz zulm edecekler size adeta başkalarını size tercih edecekler hakkınızı vermeyecekler şeklinde ve daha çok buna benzer çok ifadeler var peki biz onlara kılıç çekip indirelim mi aşağı diye sorduklarında da Efendimiz diyor ki açık küfür küfrü bevah açık küfür görmedikçe yapmayın bir başka hadiste aranızda namazlarını kıldıkları sürece Ne yapmayın? Onlara yine silah çekmeyin, ayaklanmayın, devrime teşebbüs etmeyin. Özellikle bu meyandaki bu iki hadis veya bu iki grup hadis diyelim, Ehl-i Sünnet'in devlet başkanına ayaklanma konusunda, devrim konusunda, silahlı eylem konusundaki Efendim duruşunu ve tavrını temelde belirlemiştir. Şimdi e, hadisten de anladığımız gibi açık küfür bu bir İkincisi küfrü yayma, hakim kılma teşebbüsü bu iki. Masiyeti yayma, yaygınlaştırma teşebbüsü bu da 3 Bunları yan yana koyduğumuz zaman günümüzdeki fotoğrafla tarihteki fotoğraf arasındaki fark ortaya çıkar. Şimdi bu metinlerin yazıldığı dönemlerde imamlar, imamlara huruç, veli emr vesaire dendiğinde O günkü siyasi koşulları, o günkü toplumsal koşulları hesap edelim. O günkü e, çevre şartlarını, şehir, işte adab, kültür, İslami hayat, hassasiyet onları tahayyül edelim. Bir de bugünü karşılaştıralım. Yani bugün laik seküler rejimler, işte Arap diktatör yer rejimlerini biliyoruz. Kimisi efendim komünist, solcu, kimisi faşist, milliyetçi, değişik böyle gayri İslami ideolojilerle yetişmişler Ve bu ideolojilerin bir bakıma muhafızlığını yapıyorlar. Böyle rejimler kurmuşlar. Ve bir taraftan bu insanlar kendi rejimlerini ne yapıyorlar? Okullarda eğitim yoluyla mı dersiniz? Çocukları daha küçük yaştan itibaren bu ideolojiye göre, İslam dışı ideolojilere göre yetiştiriyorlar. İki, kamusal düzeni, bürokratik düzeni bu ideolojiye göre biçimlendiriyorlar, düzenliyorlar. Kanunları, nizamnameyi, devletin sistemini, rejimini, sistemi hep bu ideolojiye göre düzenliyorlar ve planlıyorlar. Dolayısıyla bugünkü işte Arapların o diktatöryal sistemleri olsun, layık seküler devletler olsun, bizim Ehl-i Sünnet imamlarının burada anlatmış olduğu çerçeveyle alakalı değildir. Dolayısıyla bu metinleri okuyup da devlet başkanına kıyam olmaz. Efendim kıyam caiz değildir, huruç olmaz bak ehl sünnet böyle demiştir falan demek doğru değil. Farklı bu alanlar bunlar yani. Anlaşıldı mı? Ha e, ne olur peki böyle sistemlerde, rejimlerde yaşayan Müslümanlar ne yaparlar? İşte Müslümanlar orada hesap yaparlar. Organize olurlar, bir araya gelirler. İslami ilkeleri, idealleri, hedefleri yaşama ve yaşatma uğruna birlikler oluştururlar el emru bin mağruf ve nehyu anil münker prensibini organize etmek, hayata geçirmek adına ve bu uğurda çalışma yaparlar. Bir şekilde o sistemi dönüştürmeye çalışırlar. Sistem önlerine geçtiğinde, önlerini tıkadığında, imkan vermediğinde onları başka türlü bir eyleme, müdahaleye, plana, projeye çağırdığında onlar tekrar konuşulur, tartışılır. Dönemin şartlarına göre, Anlatabildim mi? Yani Müslümanlar için en hayırlı olan, en elverişli olan hangisi ise onu o dönemin fakihleri, alimleri bir araya gelirler, ona karar verirler. Yani bu Ehl-i Sünnet kitaplarında okumuş olduğumuz bu meseleler böyle layık seküler yahut gayri İslami ideolojilerin kurmuş ideolojilerce kurulmuş rejimler ve bu rejimlerin bir şekilde hakim olduğu topluluklardaki durumu, Anlatmıyor benim şahsi kanaatim budur çünkü burada sonuçta ne vardır devlet başkanı ve etrafındaki maiyyeti zalimdir haksız vergiler alıyordur insanları efendim sıf kendisine karşı yarın öbür gün ayaklanır korkusuyla daha küçük bir şeyken oluşumken bastırıyorlar eziyorlar öldürüyorlar ediyorlar eleştiriye tahammülleri yok bunun tarihte çok örnekleri var yani. Tamam kendisi zalim yanındaki avanesi de zalim ama bu insanlar sonuçta yine nedir? Müslümandır. Yani bunlar başka bir rejim başka bir ideoloji benimsemiş değil. Kendi ideolojilerini kendi gayri islami inançlarını düşüncelerini mesela layıklık gibi mesela sekülerizm gibi. Bunu insanlara bir şekilde eğitim yoluyla işte hukuk yoluyla kamusal düzen yoluyla insanlara dayatıyorlar değil. Sadece bunlar kendi iktidarlarını tahtlarını koruma derdinde var. Cana kıyıyorlar, insanların mallarını gasp ediyorlar ve insanların gözlerini korkutuyorlar, etrafa dehşet salıyorlar. Ama bir taraftan da böyle gayri İslami bir ideoloji, bir sistemi ve rejimi bir şekilde Müslümanların başına geçirme, hakim kılma gibi bir dertleri de yok. Durum farklı yani, onu burada özellikle anlatmak istiyorum. Evet, dolayısıyla Suriye'deki kıyamı bu ibarelerle kalkıp eleştirmek, oradaki devrim muhalefeti bugün orada efendim, mücadele eden kardeşlerimizi bunlar üzerinden eleştirmek, Buti'nin tavrını burada onaylamak, Buti haklıydı vesaire, gerekçesi buydu vesaire demek de allah Alem doğru değildir. Evet, bu maddeyi de bu şekilde geçiyoruz. Öbür meseleye geliyoruz. Yok, ben Ramazan-ı Buti'ye şehit Denileceğini düşünmüyorum. Allah affeylesin. Mü'mindir. Ama bazı rejimine karşı tavrı yanlıştı. Bundan dolayı Allah katında günah işledi, vebali vardı. Allah inşallah günahını affeder. Ancak mesuldür. Bu tavrından dolayı mesuldür. Ama kafir değildir. Çünkü Öyle inandı, öyle iştihad etti, öyle düşündü ama yanlış bir iştihattı. Kendisi ikaz edildi, anlatıldı ama kendine göre bir hayal dünyası kurdu ve kendine göre bir istihbarat, danışma meclisi oluşturdu. Sürekli onlara sordu, onları dinledi ve inandı, güvendi ve belki de bu ibareleri yanlış yorumladı. O günle bugün arasındaki farkı göremedi. Aslında iyi bir kelamcıdır, bunu görebilecek bir insandır ama Allah affetsin yani günah işlemiştir. Allah affetsin kesinlikle tavrı doğru değildi ve şehit olması asla ben öyle bir şeyin öyle bir iddianın cüretli olduğunu düşünüyorum. Bel -Am, bel -Am mi? Yok belam ayırıyor belam orada peygambere karşı mücadele etti belam. Belam'ın durumu başka yani siyasi bir slogan olarak belam kelimesini çok kullanıyoruz ama belam peygamber karşısında duran adam demektir. Allah'ın azabına uğradığını bizzat biz ayet-i kerimede de görüyoruz. Peygamberin karşısına durmuş. Yani, e, ilmi... Karakter olarak işte belam karakteri işte e, Müslümanlar karşısında zalim idarenin yanında yardakçılık eden zalim idareyi meşrulaştıran isim olarak karakteristik olarak öyle diyoruz. Yani dünyalık alimler anlamında diyoruz belam diyoruz ama yani o da bana şahsen ağır geliyor yani o kadar da Buti'ye yüklenilmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Ama Belam'dan ne kastettiğinize bağlı. Yani peygamberle mücadele eden birisiyle e Buti'nin tavrını aynı kafir, aynı kefe koymak doğru olmaz diye düşünüyorum. Sohbette mescitte ölmesi, nablarına kefaret olmuyor mu? Yok, ondan dolayı o kesin bir şey değil yani. O orada öldüğü de belli değil zaten yani. Öldürüldüğü de belli değil yani. Çok şaibeler var. Zamanın onların hepsi ortaya çıkacak şu Rejim bir yıkılsın gitsin, yakın belirtiler, veriler, bulgular, istihbaratlar vesaire. Nasıl? Büyük şeyde rejimin işi olarak ispatlisi oluyor. Yani rejimin işi de yani camide miydi o anda? Bir şekilde zaten kendisi öldü ya da bir şekilde öldürdüler de oraya mı getirdiler? Onlar çok net değil yani. Evet, ayrı bir mesele. Biz ölçüyü gördük, ölçü bu. Yani Ehl-i Sünnet İmamları'nın eksersi görüşü, hakim, kanaat budur. Tahavi de bu kanaatı burada dillendirmiştir. Ondan sonra yazılan hakayet-i kelam kitaplarında da hep kanaat 3 aşağı 5 şükarı hep böyledir. Miraç ile ilgili olarak bakıyoruz. Sayfa 15'te İman Tahavi'nin yine sözleri var. ''Vel mi'râcu hakkun ve kad usriye bin nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ve urice bi şahsihi fil yakadıti ile sema.'' Miraç haktır. Peygamber Haznemiz İsra dediğimiz yani Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yani Kudüs'e geceliğin götürülmüştür. Buna İsra deniyor. Ve cise bi şahsıhi ve cesediyle yükseltilmiştir fil yakazati ayıkken uyanıkken ile sema semavata. Thumma ila haythu Allah. Semavattan da Allah'ın dilemiş olduğu yüce makamlara Yükseltilmiştir. Bu yükseltilme kısmı Kudüs'ten semavata ve semavatın daha ötesindeki yücelik makamlarına doğru yükseltilişi de Mi'raç ismini alıyor. E Ebu Mi'raç haktır konuyla ilgili meşhur hadisler vardır, sahih hadisler vardır. Açık, net. Ve akramahullahu bimeşe Allah ona dilediği ikramlarda bulunmuştur, ihsanlarda bulunmuştur. Ve avha ileyhi ma avha. Orada ona vahyettiği bir kısım ayetleri, Bakara suresinin son iki ayeti gibi, beş vakit namaz gibi özel lütufları, özel vahiyleri ve talimatları olmuştur. مَا كَذَبَ الْفُؤَدُ مَعْرَأَى Kalp gördüğünü yalanlamadı. Kalp gördüğünden asla şüphe etmedi. Ayan, beyan, net biçimde orada bunları gördü ve yaşadı. فَصَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْاَخِرَةِ وَالْعُولَى Allah ona ahirette de, bu dünyada da, Salat etsin, rahmet etsin, makamını Ali etsin. Miraç hakkında da özetle bir paragraflık imam tahavi görüşümüzü, duruşumuzu, bakışımızı ortaya koyuyor. Evet, İsra zaten Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Dolayısıyla İsra'yı tartışmak imana sığmaz. Miraç da konuyla ilgili meşhur rivayetler, hatta bazılarının mütevatir dediği rivayetler, sahih, açık rivayetlerden dolayı ehli sünnet olarak biz miraca iman ederiz. Peygamber Efendimiz miraca çıkmıştır. Ha keyfiyeti, detayları, rivayetlerde farklılıklar olabilir. Ancak Miraç diye bir hadise hem de yakaza halinde, uykuda değil. Bazı sahabilerden böyle rüya şeklinde ifadeler var ama bunlar tevil edilmiştir. Ee, ve şazdır. Böyle görüşler. Ee, ve bir şahsıhi cesediyle birlikte. Ee, Hz. Aişe'ye nispet edilen bir söz var. O şeyde de geçer. Şerullah kayıtta da geçer. Yani Efendimizin cesedi şey efendimizin cesedi ayrılmamıştı. Bunu şöyle tevil edenler var. Yani efendimizin ruhu cesedi bir olarak uruç etti, yükseltildi. Sadece ruhen değil şeklinde tevil edenler de var. Ee, ya da e, cesedi buradaydı ruhen uruç etti şeklinde tevil edenler de var. Ama genel olarak sahabenin kavli, ehli sünnetin tavrı da nedir? Allah Resulü beden ve ceset olarak yükseltildi zaman mekan boyutlarını aştı. Allah Azze her şeye kadirdir. Ve e, orada Allah'ın çok özel ihsanlarına nail oldu. Hemen diğer maddeye geçiyoruz. Velayet ve keramet meselesi. Bunlarla ilgili bakalım İmam Tahavi ne diyor? Evet. Veli kimdir? Veli'nin tanımı yapılırken mesela Taftazan'ın yaptığı tanım. Keza yine o tanımı Efendim ona yakın İmam Kuşeyri'nin yaptığı tanımda hep şuna dikkat çekildiğini görüyoruz. Önce sahih bir itikat, marifetullah yani Allah'ı doğru bilmek ve tanımak. Önce bu Allah'ı zatıyla, sıfatlarıyla, efaliyle Allah hakkında sahih, doğru bir marifet sahibi olmak. İki, bu işin itikat ve marifetullah boyutu. İki, haramlardan sakınmak. Farzlara, vaciplere, sünnetlere devam etmek, şüphelilerden sakınmak, vera sahibi olmak. Üçüncüsü de dünyevi lezzetlere karşı, hazlara karşı düşkün olmamak, perhizkar olmak yani zahit olmak. Dünyalık şeylerin gözünde kıymet ifade etmemesi. En zor tarafı da bu. Bu dünyalık şeylerden birisi de arkadaşlar dünyalık şey deyince sadece bir insanın oturduğu evine, bindiği arabasına, giyim kuşamının efendim lüksüne, şatafatına, bakmayın bankadaki parasına bakmayın tatilini nerede yapıyor hangi otelde yapıyor onlara bakmayın dünyalık dediğimiz makam mevki düşkünlüğü riyaset şöhret ikbal beni konuşsunlar beni dinlesinler kitaplarım cd'lerim milyon satsın yüz binler satsın reyting sıralamasında başlarda yer alayım bunlar da dünyalıktır bir insanda böyle ilgiler varsa o veli değildir henüz daha uğraşıyor çalışıyor gayret ediyor Bu insana evliya muamelesi yapıp da bu insanın üzerindeki yükü katmerleştirmek sırtına bir yükte bizim ilgi ve alakamızı eklemek, başta o insana kötülüktür. Veli olmanın şartı bir sahih marifetullah. İki, haramlardan sakınmak, farzlara, vaciplere, sünnetlere riayet, vera. Üçüncüsü de nedir? Dünyevi hazlara, lezzetlere karşı perhizkar davranmak, makam, riyaset konusunda efendim, Zahit olmak, tok gözlü olmak, kanaatkar olmak, insanların iltifatları, takdirleri, Efendim onlar karşısında dengeyi bozmamak, onlara itibar etmemek, mütevazı olmak, hep gönül gözüyle Allah'ın nazarına bakmak, Allah'ın katında benim yerim nedir? İnsanlar beni ne olarak görürse görürsün. Ben Allah katında beş para etmem deyip kendini hep sürekli nefsini şey altında tutmak. Tarassut altında, teyakkuz halinde bulunmaktır. Bir enaniyet hissine kapılmak. Ya ben şöyleyim, böyleyim, bende de var vesaire demek. Ha bunu icabında böyle e, açıktan yapmayabilir insan. Ama içinde o hal varsa, o onun tavırlarına yansırsa, işte riyaset mücadelelerine yansırsa, birilerini işte harcama vesaire durumunda, parçalama, paralama, adamın hayatına hayatını karartma falan gibi bir takım, şeylerde adamın atraksiyonlarında ortaya çıkarsa o demek ki sözde evet bu gibi e, ölçüler bizim için önemli. Yani günümüzde biz evliya ifadesini, şeyh ifadesini, gavs ifadesini, kutup ifadesini çok ucuz kullanıyoruz. Çok kolay bizim için yani. gelin internete, YouTube'a yazın. Aman Allah'ım şeyhten geçilmiyor. Hele bir de İngilizce yazın onu. Sihayh diye, KH -e". o şekilde yazdığınız zaman o Nazım Kıbrıs'ı ve Etrafında o kadar şey türedi ki maşallah yani. Adamların hallerine baktığınız zaman zaten o kıyafetlerindeki ihtişamı, e, görkemi gördüğünüzde orada okuyabiliyorsunuz yani. Bu adamın e, nefsini kantarlar takmaya yetmez yani. Halbuki evliyanın nefsi hafif olmalı, takvası ağır olmalı, zühtü ağır olmalı. Ama bizde nefis ağır bu bakışlarımızdan okunabiliyor, tavırlarımızdan, mimiklerimizden, insanlarla ilişkilerimizden okunabiliyor. Ama takva boyutu, züh boyutu, vera boyutu ise çok çok hafif. Evet. Hele kullandıkları sözlere bakarsanız bu insanların Allah'ı bilmediklerini çok iyi anlarsınız. Yani Allah'ı bilen insanlar başta Hazreti Peygamber Efendimiz sonra sahabe sonra tabi'in, tebe tabi'in müçtehitleri, imamları ve tarih boyu O büyük eserler yazmış olan Allah dostları, arifler, veliler, bu insanların kitaplarında ortaya konulan gerek itikadi, gerek irfani bilgiyle bu adamların kullandığı cümleler, yaptığı yorumlar, analizler, tespitler, sorulan sorulara verdikleri cevapları şöyle karşılaştırdın ama karikatür gibi duruyor. Bu adamlarda marifetullah falan da yok. Sadece işte bir tekkeye gidip intisap ediyorlar, 3-5 sene, 10 sene neyse hizmet ediyorlar ki bugün hizmet ön plana çıkartılmış E, irfandan, marifetten biraz daha önde duruyor. Hizmet ettikten sonra ne yapıyor? O tekkede yayılacak. O da ne yapacak? Değişik bölgelerde insanlara hizmet edecek. Bu iyi niyetli olabilir yani. Bunu hemen böyle olumsuz karşılamak doğru değil. İyi niyetle o tekkede ne yapıyor? Filan yerde de organize olalım. Orada da bir tekke açalım. Dergi açalım. Oradaki insanlar da gelsinler zikrullah. İşte namaz kılsınlar. Oruç, onlar da tevbe etsinler. Orada da bir İslami bir uyanış başlasın ya da bir marifet, irfan E, hareketliliği başlasın şeklinde olumlu düşünerek olabilir. Bu insanları bundan dolayı itham edemeyiz. Ancak bu başka şey, marifetullah başka şey. Yani bir dervişin tekkiye gidip yıllarca orada marifetullah eğitimi alması, nefis teskiyesi yapması başka bir şey. Bizim efendim ya şurada insanlar günaha girmişler, Allah'ı kitabı peygamberi unutmuşlar, İçki içiyorlar, kumar oynuyorlar, caminin yolunu bilmiyorlar, etmiyorlar, gidip orada da organize olalım deyip de Orada bir dergah açmak. Bu dergah tasavvuf dergahı değil aslında. Bu dergah nedir orada? bizati el emru bin mağruf ve nehyu anil münker yapıyor. Yani orada insanlara doğruyu anlatacak, yanlışı söyleyecek, haramı anlatacak, helala anlatacak, bid'atı anlatacak, sünneti anlatacak ve ölümü anlatacak, ahireti anlatacak. İnsanları Allah'a çağıracak. İnsanları ölümle, cehennemle, kabir azabıyla, sıratla, mahşerle insanları uyarıp onların tevbelerine vesile olacak. Yani bu bir İrşad faaliyetidir, tebliğ davet faaliyetidir bu. Yani mani, şey tasavvufi manada irşad değil bu. Şimdi dolayısıyla bu şekilde yetiştirilip belli bölgelere gönderilen insanları biz hemen şeyh gibi görüyoruz. Halife, filancanın halifesi yok. Filancanın o bölgede işte İslami faaliyetleri organize etmesi için biraz ağzı laf yapıyor, biraz karizması var etrafına insanları toplayabiliyor. Bazı meziyetleri var diye yoksa Allah katında Bu adam kaç kıratlık adamdır bunu bilmez ki. Yahu biz bunu bilemeyiz ki. Ama bir adam belli bir tekkede postun üzerine oturduysa bizdeki kanaat nedir? Bu filan Gavs'ın efendim halifesidir. Onun naibidir, vekilidir. O şöyledir, şöyledir, şöyle makam. Etrafındaki insanlar da hemen onun bir karizma oluşturmaya çalışıyorlar. Ona bir karizma verirlerse insanların teveccühünü kazanırlar. İşte burada niyetler bulanıyor, zihinler bulanıyor, ekran kararıyor. Allah rızası mı? Teşkilatlarımızın çoğalması mı efendim bize olan teveccühün artması mı cemaatimizin sayısının çoğalması mı işte yurtlarımız kolejlerimiz binalarımız dergimiz dergimizin tırajı ha burs verdiğimiz öğrenciler falan filan yani hizmet adına da olsa varlıklarımızın çoğalması mı niyetler orada bulanıyor bir şeyler yapılıyor ediliyor güzel bunların hizmet boyutu var. Biz bile bu hizmetlerden yetiştik. Birçoğumuz hala bu hizmetlerden yetişiyoruz. Bundan körlük etmeyelim ama işin özü, hedefi, ideali ile asla bunları birbirine karıştırmayalım. Marifetullah başka bir şeydir. Arif-i Billah başka bir kimsedir. İrfan, tasavvuf eğitimi başka bir şeydir. Veli, velayet başka bir şeydir. Evet, şimdi sayfa 22, 23 ve 30. 31. sayfalarda İmam Tahavi, konuyla ilgili bize çok temel fikir verecek bazı sözler söylüyor. Mesela diyor ki, وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّهُمْ اَوْلِيَاُ الرَّحْمَانِ Müminler, bütün müminler Allah'ın, Rahman'ın dostlarıdır. Velayetin mertebeleri var. Önce bütün müminler Allah'ın velisidir. Bunu böyle bilmek lazım. İmam Tavir'in sözü, وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّهُمْ اَوْلِيَاُ الرَّحْمَانِ Bütün müminler, Rahman'ın velileridir. Ama bunun kendi içinde neyi var? Mertebeleri var. وَاَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ Şimdi bu evliyalığın ya da veliliğin kendi içinde artık basamak basamak mertebeleri var. Onların Allah katında en kıymetli olanı en üstün olanı اَطْوَعُهُمْ Allah'a en fazla itaat edenidir. Yani haram, helal, farz, vacip sünnet, mekruh gibi konularda hassasiyeti en yüksek olanlardır. En veralı olanlardır vera sakınma anlamında ve etba'hum Kur'an ve Kur'an'a en fazla tabi olanlarıdır şimdi adam Kur'an'ı bilmiyor oku desen okuyamıyor talim tecvid yok Kur'an'ı baştan aşağı ne tefsirini okumuş ne bir şey okumuş Allah'ın hükümlerinden bir haber baştan aşağı fıkıh okumamış hayatında bunu bir hassasiyet olarak yaşamıyor ve yaşatmıyor böyle bir insanın marifetullahının hiçbir kıymeti yok İbn Arabi'nin kitaplarını okuyup insan oradan bir jargon geliştirebilir. Tasavvuf edebiyat. E i̇simler var görüyoruz başı açık televizyonlarda e, İbn Arabi'den, Efendim e, Mevlana'dan, Efendim büyük büyük zatlardan dilinden düşmeyen çok güzel kavramları çok da böyle Efendim fiyakalı biçimde kullanarak sözü süsleyenleri görüyoruz. Ama Kur'an önce diyor ki örtüneceksiniz, cilbap giyeceksiniz diyor. Dağ başında başörtü yok. Ve bu insan söze İbni Arabi ile başlıyor. Celaleddin Rumi Mevlana ile bitiriyor. Bunun bir kıymeti yok. Ve etba'hum lil Kur'an. Kur'an'a en fazla tabi olmak. Sorsan o da Kur'an'ın ruhuna tabi oluyor. Evet. Burada tahrif de başlıyor. Değişik bir tasavvufi anlayış ortaya çıkıyor. Tasavvuf adeta fıkha alternatifleştirilmiş oluyor. Fıkıh diyor kanın kapanacak. Kadın erkek arasındaki ilişkiye mesafe konulacak, ihtilat olmayacak diyor, halvet olmayacak diyor. Ama bakıyorsunuz bu adamların meclisleri dergahlarında kadın erkek karışık. İç içe oturmuşlar, kadınlar bile çığlık atabiliyor. El çırpabiliyorlar, konuşuyorlar, karşılıklı cigaraları yakmışlar, efendim zikir zikir üzerine muhabbetler yapıyorlar. Böyleleri de var. Bunların tasavvufla da bir alakası yok. İrfanla, marifetullahla da bir alakası yok. Velayetle de hiçbir alakaları yoktur. Evet şimdi başka bir yerde İmam Tahavi yine konuyla alakalı olabilecek. Ne söylüyor 23. sayfada İmam Tahavi diyor ki Ve la nunzilu ahaden minhum cenneten ve la nâran Şimdi müminler nedir? Hepsi Allah'ın dostlarıdır. Ancak Bunların kendi içinde mertebesi var. Bizim terminolojide evliya, veli dendiğinde bir kavram olarak velayetten söz edildiğinde biz bütün müminleri içine alan o geniş anlamda kullanmıyoruz. Evliya dendiğinde biz daha hususi bir anlamda kullanıyoruz. Kur'an'daki kullanım da bu ikincisini teyit ediyor. Mesela Bu ayet yinemede ela, ela in Yunus suresinde ela inna awliya Allah'a la, la Allah'ın dostlarına korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır. Kimdir onlar? Ellezina amanu iman edenler ve kanu yettekun ve Allah'tan korkanlar takva. Burada da zaten atlavhum dedi ya en fazla Allah'a itaat edenler. İşte biz veli ona diyoruz mümin ve müttaki adam Kur'an'ın tabiriyle nedir? Mümin ve müttaki kişi müt şeydir, velidir, evliyadır. Ha takvanın da kendi içinde boyutları var. Yani insan harama düşerim korkusuyla çok fazla efendim mübahlarla haşir neşir olursam sakınma, duygum, zayıflar da bir gün ola ki harama düşerim korkusuyla O tampon bölgeyi çektikçe geri çekiyor, mesafeyi açtıkça açıyor ve birçok helal olan, mubah olan şeye bile perhiz uyguluyor. Bu da nedir? Takvanın bir derecesidir. Sadece haramlardan değil, sadece mekruhlardan değil, bazı mubahlara karşı bile perhizkar davranıyor. Allah'ım bizi onlardan eyle. Nerede? Evet. Şimdi mesela Abdullah İbni Mubarek tarihiyle gelen bir hadis var. Ki başka tariklerle başka ifadelerle de geliyor. Yani sizin içinizde en hayırlı olanlarınız o kimselerdir ki onlar görüldüğü zaman Allah hatırlanır. İşte Abdullah İbn-i Mbarek tarikiyle gelende peygamberimizin sözü olarak orada da kimdir Evliyaullah? Efendimiz yine cevap veriyor. Diyor ki, Onlar görüldüğünde Allah hatırlanır. Evliyanın tarifini böyle yapıyor. Yani gördüğünde Allah'ı hatırlamış olduğun adam, bu da bir simadır, evliyalık simasıdır. Böyle bir çehresi olacak, kıldığı namazı, zikrullahı, haşyetullahı, mahabbetullahı adamın gözüne, yüzüne, nasiyesine, çehresine, hal ve harekatına yansımış olacak. Sen onun yanına çıktığında, onunla karşılaştığında bir an şöyle bir titriyeceksin, şöyle bir toparlanacaksın, utanacaksın, haya edeceksin. İster istemez şöyle boynum bükülecek, yanında böyle çok rahat konuşayım, edeyim falan... Yapamayacaksın, bunu hissettiğin adamdır. Dışarıdan bir alamettir, bu dışarıdan görünen bir alamet. Ama diğeri takva, takvahahuna. Takva kalptedir, onu Allah bilir. Ve tabii ki takvanın ölçüleri Kur'an'da açıkça geçmiştir. O ölçülere uymayan bir insan da kalbimde takva vardır dese ona da itibar edilmez. Şimdi diyor ki, biz ehli imanın müminleri وَلَا نُمْزِلُ أَحَدًا cenneten جَنَّةً وَلَا Onlardan hiçbirini ne cennete ne de cehenneme yerleştirmeyiz. Filan adam cennetliktir, filan adam cehennemliktir demeyiz. وَلَا نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ بِكُفْرٍ وَلَا بِشِرْكٍ وَلَا بِنِفَاقٍ Hiçbiri için bu adam kafirdir, bu adam müşriktir, bu adam münafıktır demeyiz. مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُمْ شَيْءٌ مِنْ ذَٰلِكِ Onlardan böyle bir küfür, şirk ya da nifaka dair açık, net bir hareket, bir söz... Bir emare belirti sadır olmadıkça. وَنَذَرُ سَرَائِرَهُمْ اِلَى اللّٰهِ Teala içlerini de Allah'a bırakarız. İçini de insanların kurcalamayız. İçler Allah'a kalır. Biz zahire bakarız. Yine İmam tahavinin bir başka vesileyle söylediği وَلَا نُزَكِّي عَلَى اللّٰهِ اَحَدًا وَلَا نَشَلُ لَهُمْ بِالْجَنَّ بِل Kimsenin cennetlik olduğuna böyle bir iddiada bulunmayız. Filanca cennetliktir. Ve kimsenin de Allah katında Salih olduğuna, makbul bir kul olduğuna da bunu da iddia etmeyiz. وَلَا نُزَكِّي عَلَى اللّٰهِ اَحَدًا Cümlesi yine tahavide geçiyor ve Eylül Sünnet'in de benimsemiş olduğu genel olarak bir cümledir. Biz kimseyi Allah'a karşı tezkiye etmeyiz. Yani bu Allah katında makbul bir insandır demeyiz. Çünkü Allah katında ne olduğu hususu kayıptır. Allah'ın ilminde, Allah'ın katında nedir onu bilemezsin sen. Ama ne deriz? Biz bu insanı iyi biliriz. Bu insandan umudumuz o ki bu insan salih insandır. Müttaki insandır. zahit insandır. Bunları biz Allah katında böyledir diye değil de bildiğimiz manasında söyleriz. Bu da bir ölçülür yani. Şimdi böyle şeyhleri yarıştıranlar aman Allah'ım bu asasiti kaybetmişler. Benim şeyhim şu makamlarda filanın şeyhi böyle benimkisi daha iyi bilmem ne Bu şeyh yarıştırmak, bu marifetullah ahlakı değildir. Tasavvufun, tekkenin adabından da değildir. Yani ve bir de şöyle bir şey var. Yani takım tutmak gibi bir şey oldu. Aslında bir farkında olalım ya da olmayalım, üstü örtülü biçimde enaniyetimizi besliyoruz. Yani o tekkenin şeyhi daha olur mu bizimki daha üst. Şimdi bu da sen şeyhini mi güzel diyorsun? Mahza yoksa şehri yücelterek sen de ona intisaplı olduğun için bir taraftan sen de böyle kendine bir alan açıyorsun. Bunlar çok bulanık şeyler. O yüzden böyle bir insanın kalkıp da şeyhini insanların yanında övmesi etmesi bizim şeyhimiz şöyledir böyledir falan doğru şeyler değil. Karşıda da kalkıyor o da hamurdanıyor şimdi rahatsız oluyor. Yani adeta yani biz sizden üstünüz demiş olsun adam onu öyle okuyor. O da kalkıyor o bizim seyda da şöyledir saadatımız böyledir vesaire diyor o da başlıyor övmeye. Böyle bir zikir yok ya arkadaşlar. Böyle bir zikir yok. Bunu konuşacağınıza zikrullah yapın. Bunu konuşacağınıza Müslümanların meselelerini konuşun. Beriki kalkıyor ondan sonra. O bir diyor, o iki diyor. Ondan sonra bir bakıyorsunuz Müslümanlar arasında rekabet duygusu, münafeset duygusu giriyor. Ondan sonra soğuma başlıyor. Gerilim başlıyor. Ondan sonra artık birbirlerinin semtlerine pek, birbirlerinden pek haz etmemeye başlıyorlar. Halbuki Müslümanlar niye bir araya gelmesin? E bir araya gelmediğimiz zaman da Hepimizi ilgilendiren problemlerden konuşamıyoruz. Konuşsak da parça parça konuşuyoruz. Bir araya gelemediğimiz için parça parça. Halbuki hepimizi ilgilendiren problemleri sadece bir grup çözemez. Hepimizi ilgilendiren problemleri bütün Müslümanlar bir araya gelerek ancak çözebilirler. Bir el birliği bir güç birliği olmadan çözemezler. Ama el birliği güç birliği yapamıyoruz. Neden oturduğumuzda bir saat bir arada duramıyoruz. Hemen bizim güya zenginliğimiz olacak farklılıklarımız orada neye dönüşüyor? Bir dezavantaja dönüşüyor. Bizi birbirimizden uzaklaştıran, gerilim sebebi olan unsurlara dönüşüyor. 5 dakika sonra orada tezat başlıyor. Meşrep farklılığı orada gerilim sebebi oluyor. Bunun için işte meşreplerimizi, tarikatlarımızı, şeyhlerimizi iç cebimize koymamız lazım. Bir rozet gibi böyle yakamızda taşımak doğru değil. Hangi tarikattansın sen? Ya efendim sen ilgilendirmez senin benim hangi tarikattan olduğumu. Veya benim bir tarikattan olup olmadığım da seni ilgilendirmez. Ben Müslümanım elhamdülillah. Ben ehl sünnetim, Allah Resulünüm, sahabenin yolundayım. bit Senden ahirette istenecek olan budur. Ehli tarik misin değil misin diye bir soru sorulmayacak. Ha, ehli tarik olduğun için o tarikatın özünü, özelliklerini, adabını kuşanabildiysen Takvanı beslemiş oluruz. marifetullahını beslemiş olursun. Allah katında makamın yükselir. Ama mahza ehli tarik olmaklık bir klişe olarak, bir çerçeve olarak, bir apolet olarak bunun böyle bir kıymeti yok. Bunları konuşmak doğru değil. Bu tıpkı ben takvayım demek gibi bir şeydir yani. Sen işte ben nakşiyim deyip de bunu böyle kalkıp da ortada konuşmak, ben müttaki bir adamım demek gibi bir şey. Çünkü nakşilik takvayı De beslemek adına geliştirilmiş bir formüller dizisidir, bir kurumdur. Nakşilik öz olarak İslam'ı anlatan bir kurum değil, talih bir kurumdur. Ben Müslümanım dersiniz, bu Allah katında sorumluluğunuzdur, bunu söylemek zorundasınız. Ve bunu tebliğ edersiniz insanlar ama ben Nakşiyim, benim şeyhim filanca vesaire şeklindeki anlatımlar Bunlar Allah katında mesul olmadığımız şeylerdir. Mesul olmadığımız, üzerimize farz vacibi olmayan şeylerin ulu orta böyle söylenmesi, hele bunun üzerinden propaganda yapılması asla bunlar hoş şeyler değil. Tarikat adabına da yaraşmaz. İnsanlar senin nakşi misin, kadiri misin, dermiş misin, değil misin, senin suret ve siretinden anlasınlar, çehrenden anlasınlar, hal ve harekatından anlasınlar. Niye sen bunu konuşuyorsun, söylüyorsun? Hem insanları kışkırtıyorsun hem de ne yapıyorsun? Müslümanlar arasındaki mesafeyi büyütüyorsun. Gereksiz yere. Bunlar bizim cibimizin içinde olsun. Senin kendi intisabın vardır. İntisabına devam et. evradı eskarını çek. Nefsini tezki etmek için şeyhinin uyalarını dikkate al. Ama sabah akşam şeyhinin edebiyatını yapma. Tarikatının, tekkenin, dergahının propagandası vesaire İslam'ın propagandasını yap. Sünnetin, takvanın propagandasını yap. Öz olarak. ve bu benim yani en görebildiğim en büyük problem insanlar fazilet adına ekstradan nafileten zaman içerisinde gelişmiş bazı şeyleri ve meşrepleri ne yapıyorlar bunları farzlar gibi bütün ümmetin sanki ortak sorumluluğumuş gibi üst kata çıkartıyorlar dışarıya yansıtıyorlar vitrine çıkartıyorlar Vitrine çıkarttıkları zaman ne oluyor? Diğer adam da vitrine çıkartıyor. Farklılıklarımız daha belirgin, daha göze batar hale gelmeye başlıyor. Ve bunlar bizi birbirimize karşı kışkırtıyor. Aradaki rekabet duygusunu artırıyor. Yani sen şimdi diyelim ki falan dergahtansın, arkadaşın bir başka dergahtan. Sen şimdi ya bizim dergah şöyle böyle dediğinde ne yapar adam? O doyanamaz yani bu adam. Yani psikolojik olarak kendini rahatsız hissetmeye başlıyor da o bizimkiler de iyi Elhamdülillah şöyledir böyledir yani Bu şuna benziyor yani Vallahi bizim bizim evimiz çok güzel ya Bizim mahalle falan övüyorsun övüyorsun Bunu böyle övdüğün zaman adam da Ya sanki bizim ev kötü mü bu adam ne demek istiyor bana falan İnanın bunlar yaşanan şeyler olan şeyler Ya girin şu sosyal medya Allah aşkına bir bakın bakalım ya Adamlar sayfalar açıyorlar Orada şeyhlerini anlata anlata bitiremiyorlar Şeyhinin isminin başında Bir cümlelik ünvan var. Şöyle şöyle şöyle şöyle niye bunu söylüyorsun be mübarek ne var bunda yani? Senin şeyhin kendisini takdim ederken kalkıp ben şu şu şu şu şu şu diyor mu demiyor. E sen niye diyorsun? Yani senin şeyhin ümmetin ortak değeri midir? Bana söyler misin bunu? Yani senin şeyhini bütün ümmet ne yapmalı kabul etmeli böyle bir şey var mı? senin şeyhini üstadını dergahının posnişinini bütün ümmet onun peşinden gitmeli diye bir şey var mı yok senin şeyhin genel müslümanlık ölçüleri çerçevesinde ümmet için bir değerdir dolayısıyla o genel ümmet için ifade eden o değer ifade eden çerçevenin içinde gavslık yok kutupluk yok fertlik yok ha? şu makamın sahibi bu makamın sahibi diye bir şey yok ne var orada biliyor musunuz alimlik var Alim, ümmetin ortak değeridir. Alim, ilmiyle konuşulur. Fetvasıyla konuşulur. Ortaya koymuş olduğu eserlerle konuşulur. Ama ilim nedir? İlim şeriattır. İlim, sünnettir. Yani bütün hepimizi bağlayan şeylerdir. Hepimiz sünnet karşısında sorumluyuz. Farzlar, vacipler, haramlar, mekruhlar karşısında, hak, batıl karşısında, sünnet, bidat karşısında hepimiz sorumluyuz. İlim, Bütün bunları muhtevi bir kavramdır. Alimin değeri, fazileti bu muhtevadadır. O yüzden alim ortak bir değerdir. Ama takva duygusunu güçlendirmek, nefis teskîyesinin detaylarını, nefis teskîyesinin formüllerini meşrebe göre, iklime göre, kültüre göre, zamana göre çeşitli efendim eğitim pedagojik efendim psikolojik Formüllerden beslenmek suretiyle, hatta farklı medeniyetlerden, kültürlerden, iktibaslarla beraber olabilir bunlar. Bu şekilde geliştirilmiş bazı formüller, bunlar ne değildir arkadaşlar? Bunlar şeriat değildir. Bunlar ara formüllerdir. Eğitim formülleridir. Meşrep geliştiren formüllerdir. Bakın mezhep başka, meşrep başka şeydir. Mezhep nedir? Şimdi hanefilik, şafilik birer mezheptir. Tamam. Bir insan mutlaka bunlardan biri olmak zorundadır. Ya müştehit olacaksın. Direkt Kur'an'dan sünnetten sen fetvanı çıkartacaksın. Yahut da Kur'an'dan ve sünnetten fetvanı çıkartamıyorsan ne yapacaksın? Ya İmam-ı Azam'ın ardından gideceksin. Senin yaşadığın bölgede onun fetvaları yaygınsa e uygun olan odur oradan gideceksin. Yahut da İmam Şafi, İmam Balik bir başkası. Yani günümüze kadar fetvaları mutemet efendim kişiler aracılığıyla yorumlanmış, izah edilmiş, sistematize edilmiş biçimde gelmiş olan alimlerin fetvaları, görüşleri doğrultusunda yapılmış. Kur'an ve sünnetten dolaylı olarak hükmünü almış olacaksın. Mezhep senin için gereklidir. Neden? Çünkü mezhep neyi konu ediniyor? Abdesti konu ediniyor, namazı konu ediniyor, guslu konu ediniyor, tahareti konu ediniyor. Yani bütün Müslümanları günlük hayatında ilgilendiren farzı, vacibi, haramı, helalı konu ediniyor. Dolayısıyla mutlaka bir mezhebe bağlı olacaksın. Şimdi bir dakika kadir de şöyle mezhepten sorarlar. Sen kıldığın namazın sayı olup olmadığını sorarlar. Kıldığın namazın sıhhatini neye göre ispatlayacaksın? Diyeceksin ki benim kıldığım namaz efendim e, İmam-ı Azam'a göre kıldım. İmam-ı Azam'ın verdiği fetvalar sahihse o namaz da sayıhtır. Dolayısıyla kabirde mezhebinden dolaylı olarak sorarlar. Yani kabirde soracağı şeyler mezhebini ilgilendirdiği için. Ancak şimdi nefis teskiyesi için geliştirilmiş bir takım formüller vardır. Bakın şu yanılgıya sakın düşmeyin. Bir insanın nefsini tezki etmesi için mutlaka bir tarikata intisap etmesi gerekir. Yanlışına düşmeyin. Bir insanın nefsini tezki etmesi için mutlaka bir tarikata intisabı gerekmez. Mutlaka bir Efendiye intisap etmesi gerekmez. Bir insan bunu sufiler de söyler. Bir insan kendisi yaratılışı efendim itibariyle anlayışı, hassasiyeti, ciddiyeti, disiplini, kişiliği vesaire... Biraz daha şeydir, mut edildir ve bu insan başında bir eğitmen, Efendim bir usta olmadan da kitaplardan okuyarak, hocalardan dinleyerek bir şekilde ne yapabilir? Nefis tezkiyesini öğrendikleri üzerinden kendisi uygulayıp yapabilir. Ama tarikat, şeyh dediğiniz zaman bu daha hususi bir şey. Bizatihi ne yapıyor? O nefis tezkiyesini sana usta çırak ilişkisi içerisinde tekkede, dergahta o şeyh sana uygulatıyor Nabzına göre şerbet veriyor. Damla damla seni ne yapıyor? Yetiştiriyor, geliştiriyor. Bu özel bir şeydir. Herkese hitap eden bir şey de değildir. Herkes tarikata intisap etmek zorunda da değildir. Böyle bir şey gerekmiyor. Dolayısıyla bu özel bir şey. Bütün milleti de ilgilendirmiyor. Bütün ümmeti de ilgilendirmiyor. Böyle bütün ümmeti ilgilendirmeyen, dolayısıyla bütün ümmetin mesul olmadığı meseleleri tabela gibi kapıya asmak ve ondan sonra kalkıp bunun üzerinden Bir şey oluşturmak, söylem oluşturmak, kendimizi dışarıya bu şekilde tanıtmak, takdim etmek, bu şekilde efendim Müslümanlarla ilişki kurmak. Evet günümüzde yaşadığımız şeyi yaşıyoruz işte arkadaşlar. bu problem. Buna işte meşrep diyoruz biz. Meşrep kişinin e, haram helal diye o temel dinini yaşaması için gerekli olan hükümler, kurallar, e, onun bizatihi temin edildiği, alındığı, tahsil edildiği kurum değil. Bunların kişisine göre, adamına göre, adamın psikolojik durumuna, mizacına göre uygulanması konusunda insanların ayrılmış olduğu şeylere, siz söyleyin sınıflara meşrep diyoruz. Adam öfkelidir, bir meşrebi vardır. Ya bu adamın meşrebi biraz şöyledir. Bu adam açık meşrep biridir. Bu adam biraz daha sakin, biraz daha kapalı, biraz daha içine kapanık biraz daha hayalı. Biraz ahlaki bir şeydir yani bu ve psikolojik mizacı bir şeydir. Dolayısıyla bu meşrep eğitimi ni efendim, tarikatlar üstlenmiştir. Ama dediğim gibi herkes de bu meşrep eğitimine tarikat şeklinde katılmak zorunda da değildir. Çünkü tarikatsız da şeyhsiz de bunu halledenler pekala vardır. İşte e, bu meşrebin mezhep gibi bütün Müslümanları ilgilendiren ve bütün Müslümanların için gerekli olan bir kurum gibi Ve meşreplerin üstadlarını da bütün Müslümanları ilgilendiren ve bütün Müslümanların mesul olduğu, muhatap olduğu isimler gibi takdim edilmeleri doğru değil. Ha bu isimler aynı zamanda alimdir. Birçoğu öyle mesela. Aynı zamanda alimse biz onları alim kimliğiyle konuşalım. Onların veli kimliği, arif kimliği, tarikat kimliğini daha hususi mahfirlerde, kendi meşrebinle, kendi dergahında, kendi o konudaki, Müntesip arkadaşlarımla dostlarınla beraber halleşirken bunları konuşursun ama bunları dışarıya tabela gibi rozet gibi çıkartıp böyle lanse etmek bunlar doğru değil aramızdaki efendim ihtilafı gerilimi de besliyor betetikliyor benim kanaatim budur yine de Allahu Alem diyelim. Bu biraz da bizim cahilliğimiz tabii ki yani bu bunları yapıyor diye yani biz bazı şeyleri yanlış kullandığımız, yanlış değerlendirdiğimiz için kötü sonuçlar alıyorsak bu kötü sonuçlardan o kurumları mesul tutamayız. Tamam işte biz maalesef bu konudaki doğru hassasiyeti öğrenemedik. Doğru tavrı hassasiyeti öğrenemedik. Ben burada onu anlatmaya çalışıyorum. ya yani Bundan hareketle mesela şimdi dense ki bu tarikatları bugün kaldırmak lazım. Dergahları, meşreb eğitimini vesaire kaldırmak lazım dense yanlıştır. Bir kurumun kendisi iyiyse, hayırlı bir iş yapıyorsa, birileri onu yanlış anladığı için ya da onun adap ve ahlakını temsil edemediği için o kurum belli bölgede, belli insanlar tarafından kötü temsil edilip kötü sonuçlara yol açıyorsa bu sonucun faturası o kuruma ne olmaz? Mal edilmez, ona kesilmez. Dolayısıyla bu kötü sonuçtan hareketle de o kurum aleyhinde olunmaz. O kurum kaldırılmaz, karşısına geçilmez. Ne yapılır? İşte benim şu anda yapmaya çalıştığım bu. Burada nerede bir yanlış anlama var, nerede bir yanlış temsil var, nerede abartma var, nerede ifrat ya da nerede tefrit varsa o hastalık noktasında, o problemin olduğu, iltihabın olduğu noktaya özellikle odaklanılır ve o terbiye edilmeye çalışılır. Kurum bizatihi kendisi şey yapılmaz, tenkit edilmez, kuruma savaş açılmaz. E tabi ki şey yapacaksınız mesul olursunuz tabi uyaracaksınız Müslüman e, yanlış olarak gördüğü bir şeyi e, usulüne uygun biçimde kışkırtmadan karşı tarafı da e, şey yapmadan e, yani doğruyu hakikati reddetmesine böyle adeta teşvik edercesine sizin uyaracaksınız nasihat edeceksiniz. Bu velayet ve keramet meselesiyle ilgili 30. sayfada da İmam Tahavinin sözleri var. Diyor ki: "Ve la nufaddilu ahadan min ulü'l-evliya ala ahadin minl Biz hiçbir veliyi hiçbir peygambere üstün tutmayız. Ve naqulu nabiyun vahidun afdalu min jamiil Bir peygamber bütün velilerden daha eftaldir deriz. Hatta biz sahabeden de üstün tutmayız." sahabeden de mertebece daha düşük olduklarını kabul ederiz. وَنُؤْمِنُوا بِمَا جَاءَ مِنْ كَرَامَاتِهِمْ Velilerin kerametlerine inanırız. وَسَحَّ عَنِ اِسْتِقَاتِهِمْ <رِوَيَتِهِم> Bu konuda güvenilir kimselerden sahih olarak gelen keramet haberlerini de kabul ederiz. Anlaşıldı mı? Keramet. Velayet anlayışımız özette budur. Keramete iman ederiz. İşte Hz. Meryem'in mevsimi olmadan kendisine mihrapta kendisine lütfedilen yemişler, ashab-ı keyfin üç yüz küsür sene mağarada olağanüstü biçimde yemeden, içmeden orada olağanüstü biçimde Allah tarafından korunmuş olmaları, uyutulmaları, Hz. Musa'nın annesinin kendisine gayben bildirilerek Hz. Musa'yı nile bırakması ve onu Musa'nın Ve Allah'ın düşmanı olan birinin alacağının daha önceden kendisine bildirilmesi Taha suresinde olduğu gibi. Bunlar nedir? Olağanüstü hallerdir. Herkese olmayan Allah'ın özel insanlara lütfetmiş olduğu ikramlar, ihsanlardır. Biz bunlara keramet diyoruz. Hazreti, Muz, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın hutbedeyken nihaventte savaşan ordunun komutanı Sariye'ye Ya Sariye el cebel, el cebel demesi değil mi? Ey Sariye, da dağa, dağa sığın. Arkanı dağa ver. Orduyu toparla, yoksa dağılacaksınız, ordu sizi orada parça parça yok edecek. Hazreti Ömer biliyorsunuz, muhaddefti. Yani ona ilham ediliyordu. Sayadis var bu konuda. İsrailoğullarından muhaddesler vardı. Benim ümmetimden de olursa Ömer onlardandır. Muvafakat-ı Ömer, inmeden daha ayetlerin mazmununu Hazreti Ömer önceden Allah'ın ilhamıyla kestirebiliyor, efendimize geliyor şöyle yapsak işte hanımlarınız bir hicap araya bir perde çekilse ayet geliyor perde çekilse cenaze meselesi Übey bin Selul'ün vesaire bu seriye elcebel elcebel rivayetinin bu kısmı hasendir İbn Hacer el Askalani'nin hasan olduğunu söylüyor Sahavi el Makasidü'l Hasenede de altını çiziyor ama bu böyle biraz uzatılıyor Hz. Ali ona şöyle dediği cevabında böyle oldu falan onun rivayet çok çok zayıf ona çok itibar etmiyorlar evet Yani buna benzer. Günümüzde de kerametler var. Arkadaşlar, keramet bir insanın Allah katında makbuliyetine delil olabilir. Ama bir insanın Allah katındaki makbuliyetinin tek ölçüsü keramet değildir. Hatta keramet son ölçüsüdür. Biz insanın Allah katındaki makbuliyetini nereden ölçeriz, nereden anlarız? Ölçmek tabii ki haddimiz değil ama nereden anlarız? Biz... Tabi ki yani Allah katında bu adam makbuldür, muteberdir iddiasında bulunmak için değil, bir hüsnü zan beslemek için. O adama yakın olmak, duasını almak, etrafında bulunmak, hizmetinde bulunmak anlamında söylüyorum. Nereden? Bakarız, itikadına bakarız. İtikadı bu insanın ne kadar Efendim i sünnet itikadıdır? İki, o insanın takvasına bakarız, veraına bakarız. Zühdüne bakarız. Az evvel söylediğim o vel, velinin tarifini yaparken ki o şartları hatırlayın. Ondan sonra kerametine bakmayız. Keramet zaten bu zamanda bu vasıfları taşıyabilmektir. En büyük keramet istikamettir diyor büyükler. Biz buna bakarız. ha kerametini gördüğümüzde de o da biraz bizim gözümüzü alır. Ağzımıza bal çalınmış olur. Belki bizi motive eder. Olabilir. Ama şimdi bir insan keramet gösterdi. Biz büyüklerin bizim Hiyerarşimizde her birinin yeri vardır arkadaşlar. Haram, helal, fıkıh, itikat, bid'at, sünnet, hak, batıl, küfür, nifak, şirk gibi yargılar, kavramlar, hükümler, görüşler bunlar nereden alınır? Bunlar ulemadan alınır. Ama o meşrep eğitimiyle ilgili bizatihi seni eğitecek ya sen şöyle yapma şuna dikkat et bu o haram helal dairesi çerçevesinde onlarla çatışmayacak biçimde sana özel bazı reçeteler yazar. Şeyh Efendi. Ha orada şeyhini dinleyeceksin. Anlaşıldı mı? Ama keramet göstermiş bizzat. Ben kerametinden dolayı o insana karşı hüsnizam beslerim. Ona karşı ilgim, sevgim artar, saygım da artar. Ama o adam bana yarın kaksa, şeriatla çelişen bir söz söylese, fıkıhla çelişen bir şey söylese, itikat, kelamla çelişen bir şey söylemiş olsa, e bu adam kerametsiz, biz bunu alacağız diyemeyiz. Çünkü... Fıkıh, itikat, efendim dinin, o şeriatın ölçülerinin bilgisi nereden alınır? Peygamber varisi alimlerden alınır. El ulema uva rasetü lembiye. Biz bunları bunlardan alırız. Keramet gösterdi diye bir insanın, efendim her sözü alınacak, her sözü doğrudur diye düşünmek de, bu da yine yanlış bir algıdır. Bu konuda da bir şuur, islahına, tasihine ihtiyaç var. Evet. Bu maddeyi de bu şekilde geçebiliriz. Tamamlıyorum. Sahabe meselesi var arkadaşlar. Sahabe ve selefe bakış maddesi diyelim biz buna. 29. sayfada İmam Tahavi ona da çok güzel değiniyor. Diyor ki İbun-u Hibbu Ashab-ı Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü'nün ashabını, arkadaşlarını severiz. وَلَا نُفَرِّتُ فِي حُبِّ وَا اَحَدٍ مِّنْهُمْ Onlardan birinin sevgisinde asla... Taksiratta, kusurda bulunmayız. Ve la nufritu fi hubbi ahadim minhum şeklinde de okunabilir mi? Okunabilir. Yani ifrat da olabilir, tefrit de olabilir bu. Birincisi tefrit şeklinde okuduk. Yani onlara sevgide kusur etmeyiz. ya yani, Buğz etmek, ne bileyim. Ben onu sevmiyorum vesaire şeklinde bir ifade doğru değil. Peki İfratta da bulunmayız. Şianın Hz Ali sevgisinde ifrata kaçması gibi. Tabi bir sevgisi o. İfrata da düşmeyiz. Yani onu peygamber kadar sevmek. Sahabeyi peygamber yerine koyacak kadar sevmek. Haşa Allah yerine koyacak kadar sevmek. Bu da nedir? Sevgide ifrattır. Yani ne sevgide kusur ederiz ne de sevgide aşırıya gideriz. İkisinin ortasında İfratta Bu insanlar Allah Resulü'nün arkadaşlarıdır. Dinin ilk temsilci neslidir. Bize bugüne kadar dini, dini bilgiyi bunlar taşımıştır. Bunlar olmamış olsaydı Bedir'de, Uhud'da, Ahzap'ta, din bugünlere kadar gelmezdi. Büyük bir şükran duygusuyla, sevgiyle, özenle biz o insanları kalbimizde apayrı bir yere koyarız. وَلَا نَتَبَرَّعُ مِنْ اَحَدٍ مِنْهُمْ Onlardan hiçbirisinden teberri etmeyiz. Ben ondan beriyim. Benim onunla bir işim olmaz. Ben bir işim olmaz. O beni hiç ilgilendirmez şeklinde ilişkiyi kesmek kalben. Böyle bir şey asla bir sahabe için yapılamaz. Bu bir saygısızlıktır, nankörlüktür. وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ Sahabe'ye nefret güdene biz de nefret ederiz. وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ Sahabeyi şerle ananlar, onlara dil uzatanlar, saygısızca, seviyesizce konuşanlar, hakaret edenler. وَلَا نَذْكُرُهُ Onlardan uzak dururuz. Evet, وَلَا نَفْكُرُهُمْ اِلَّا بِخَيْرٍ Sahabeyi de ancak hayırla yad ederiz. O saygının gereği, o şükran duygusunun, vefa duygusunun gereği nedir? Sahabe hakkında konuşurken biraz daha dilimizi toplamaktır. Onlar hakkında konuşurken böyle sıradan bir insan hakkında konuşuyormuş gibi ya o da şöyleydi böyleydi ya bırak onu falan. Asla. Hatta sadece sahabe değil, bütün esnafımıza karşı biz böyleyizdir. Böyle olmalıyız. Zaman zaman bu konuda ifade hatalarımız oluyor Allah bizi affetsin uyarın bizi bütün eslafımız çünkü din bugünlere kadar onların sırtından bize ulaştı. eslafımıza saygı ve onları anarken zikrederken bu saygı çerçevesinde efendim bir dil kullanmak da ehli sünnetin adabındandır ahlakındandır vahubbuhum dinun ve imanun ve ihsan sahabe sevgisi dindir imandır ihsandır ve bughduhum küfrun ve nifakun Sahabe nefreti küfürdür, nifaktır ve azgınlıktır, haddi aşmaktır. Çünkü sahabeye nefret ettiğinizde, işte şianın, rafizlerin dediği gibi bunlar dini bozdular, dinden çıktılar. Dediğinizde bunun ucu nereye var musunuz? Bunlar Kur'an'ı tahrif ettiler. Bunlar peygamberin bırakmış olduğu öğretiyi bozdular, tahrif ettiler noktasına varıyor. E nerede o zaman bu din? Bu din aslında sonradan uydurulma bir din. Aha bu küfür işte. Bunun tohumu nerede? Sahabe nefretinde. Sahabe nefreti o tohum beslendiğinde en son söz konusu din bize aslında sahabenin yutturduğu bir şeydir. Emevi otoritesiyle iş birliği yapmak suretiyle Ebu Hureyre'lerin, İbni Ömer'lerin oluşturmuş olduğu, geliştirmiş olduğu bir ideolojidir. Bize bunu din diye yutturmuşlardır. Bu bir küfürdür Allah saklasın. Bu bir nifaktır, zındıklıktır. İşte bu sahabe nefretiyle Başlıyor ve oradan bu noktaya varabiliyor. Bu hassasiyetle İmam Tahavi yani sahabe sevgisini ya da öfkesini yani bir insanın dindarlığıyla bunun ne alakası var diye alakasız bulmayın diyor. Bu sevgi ve öfkenin arkasında mutlaka dini bir takım sonuçlar vardır. Bunu dini kaygıyla ifade ediyor arz ettiğim gibi. Ali Şeriatı bu konuda güvenilir bir kaynak değildir. Ali Şeriatı'nın çok mesela insanın Dört Zindanı çok güzel bir kitap. Kapitalizm eleştirisi, modernizm eleştirisi güvenilir. o önleri güzel. Ama Safevi Şiası, Emevi Sünniliği eleştirisine bir başladığında orada nereden konuşuyor, kaynağı nedir, neye göre konuşuyor orada tamamen Ee, saçmalıyor diyeyim yani. Dolayısıyla Ali Şeriat'ı bu konuda bizim için rehber olacak bir isim değildir. Asla o görüşlerini almayız. Evet. Yani şu okuduğunuz şeylerin Emevi öğretisi olduğunu, ideolojisi olduğunu söylüyor. Özetle. Kader anlayışını özellikle. Burada Dediğim gibi bu sadece sahabeye karşı böyle değil. Aslında selefe karşı da tavır böyle olmalıdır. Ne diyoruz? وَمَنْ اَحْسَنَ الْقَوْلَ ف۪ي أَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ Şu paragrafı da okuyayım. Her kim Allah Resulü'nün ashabına karşı sözünü düzgün tutar, sözünü hoş ve güzel tutarsa, وَاَزْوَاجِهِ اَتْطَاهِرَاتِ Hazreti Peygamber Efendimiz'in temiz pak eşlerine karşı sözünü tutar, düzgün ve temiz tutarsa, min kulli denesin, Allah'ın her türlü pislikten temizlemiş olduğu, pak kıldığı, temiz, afif annelerimize, afife annelerimize karşı, ve zürriyeti el mukaddesine min kulli reçsin, temiz, soyuna da aynı şekilde, e, sözünü, dilini, temiz tutarsa, fakat beri eminen nifakı, nifaktan, uzak kalmış, uzak durmuş olur. Ve ulema'u selafi minel sabiqin, Geçmiş nesillerden selef alimleri, eslafımız, yani sahabe tabi'in, tebe-i tabi ve ondan sonraki dönemler. Ama özellikle selef dendiğinde sahabe tabi'in ve tebe-i tabi'in üç nesil anlaşılır. Efendimiz'in en hayırlı asırlar dediği ilk üç asır, selef alimleri ve ondan sonra gelen, onların takipçisi olan nesiller, bunlar ehlul hayri vel eser, bunlar hayır, Və efer sahibidirlər. Və ahlül fıqhı və nazar. Hayır yani takva ehli. El-Efer, efer ehli dediği yani hadis. Hadislere ve rivayetlere karşı bunlar bağlıdırlar. Hadis ve rivayetlerin izinden, çemberinden çıkmazlar. Və ahlül fıqhı və nazar. Gerek ehli hadis olsun, gerek ehli rey ve ehli nazar olsun. Küfe, muhitinin alimleri, gerek Medine'nin, Şam'ın alimleri. لَا يُذْكَرُونَ اِلَّا بِالْجَم۪يلِ Farklı ekollerden de olsa, tabi-in, tebe tabi efendim, neslinin imamları, gerek ehli hadis, gerek ehli rey. Buradaki ifadesiyle gerek ehli hayır eser, ehli fıkıh nazar. Başka nüsralarda var mı bilmiyorum, bu nüsralarda var. Bunlar hep hoş yad edilir, güzel sözlerle yad edilir. Bunları kötü sözlerle ammayız, hakaret etmeyiz, aşağılamayız. Ama bu ilmen tenkit edilemeyecekleri anlamına, Gelmez. Saygı çerçevesinde o görüşünü alamıyoruz. O konuda hata etmiştir. Sâmehahullah. Bu gibi ifadeler kullanılıyor zaten. Bunlarda bir beis yok. Tabi liyakati olan adam bunları söyleyecek. Onları kötü ananlar, aklarında dil uzatanlar, kötü konuşanlar onlar istikametten şaşmış, sapmışlardır diye sözü bu şekilde tamamlıyor. Ben de Sizi çok bekletmeyin. Bugünkü dersi burada noktalayayım. Sorunuz varsa buyurun. Çıkabilirsiniz. Yani ders bitmiştir. Ve akhiru davana ila ilgili Düşünmem lazım biraz ya. nefis Nefis ile ilgili kitap. Şu anda aklıma gelmiyor öyle kitap ismi de. ya Birçok kitap var da biraz düşüneyim. Uf. Tarikatte olan bazı kişiler dua edecekleri zaman şeyhim himmet diyerek kendilerinin günahkar olduğunu söyleyerek duaları Allah'a dolaylı yoldan yapıyorlar. Bu duruma nasıl bakmak gerekir? Burada Allah'a duada aracı koymak gibi bir durum olmuyor mu? Şimdi e, şeyhim himmet ifadesi Ya da aracılık meselesi. Bu birbirine karıştırılmasın. Bir insan tevessül yapabilir. Salihlerle tevessül. Eyle sünnet alimlerinin çoğunluğuna göre caizdir, meşrudur. Salihlerle tevessül vardır. Yani salih olduğu az çok Müslümanların hüsnü ile sabit olan ve az evvel verdiğimiz kriterlere uygun olan bir zat biz hüsnü zanlımızla böyle onları Aracı kılmak suretiyle, Allah'ım onların hatırına e, gibi e, böyle ifadelerle duamızda onları aracı kılabiliriz. Dua umut makamıdır, olabilir. Osman bin Huneyf hadisi meşhurdur bu konuda e, ve o hadis ve benzer başka rivayetler bizim için Hüccettir ve salihlerle tevessül vardır. Bu itibarla olabilir ama şeyhim himmet derken kastedilen şey e, bu mu? Bence öyle değil. Şeyhim himmet adam nerede bunu kullanıyor? Şimdi gedersin şeyhine yahut bir salih zata bize himmet buyurun dersin. Bunda bir beis yok. Ne demektir bu? Himmet buyurun yani dua edin. E, anlamındadır bu dua isteyebilirsin. Ama gıyabından şeyhim himmet, yetiş kavsım, yetiş kutbum şeklindeki himmet şeyhim. Bu istigasedir, bu doğru değildir. Bu yanlış. Bununla ilgili bir makalem var. Rihle'nin tasavvuf sayısının ilk birinci bölümünde çıkmıştı. Oradan okuyabilirsiniz. Gerekçeleri, delilleri, kaç tarafın delilleri bizim ana verdiğimiz cevapları okuyabilirsiniz. Yok. Ee, şeye gelince bir iş yapıyorsun şeyhim'in hümmetiyle oldu diyorsun mesela. Yani bir şey yapıyorsun. Şeyhimin himmetiyle oldu. Benim hanımım anlatıyor. Bir bir dergahtan bir derviş var, bir hanım işte onun evine gittik işte misafir. Kadın diyor mutfakta yemek bize yapacak, servis edecek diyor. Yani tencereyi koyuyor şeyhimin himmetiyle, oradan kaşığı alıyor şeyhimin himmetiyle, efendim kepçeyi koyuyor şeyhimin himmetiyle, davsımın himmetiyle. Ya himmet, himmet, himmet. Yani işte bu yanlışmış. Bu ölçüyü kaçırmak bu yanlış bir şey. Şeyh'im yani burada bir şey oluyor sen hemen şeyhin ümmetiyle diyorsun. Yani ya arkadaş Allah'ın yardımıyla Bismillah bize öğretilen budur. Bismillah. Biz Bismillah deriz. Bir şey yapıyorsun Bismillah. Allah'ın adıyla bize tavsiye edilen budur. Sünnette, selefte bize tavsiye edilen. Biz bir şey yapacağımız zaman şeyhimin ümmetiyle. Bazıları diyor ki Hazreti Fatıma anamızın elinden olsun. İşte dostların elinden olsun falan. Bunlar biraz böyle işin abartılmasıdır. İş bu noktada bidat durumuna kadar varabilir. Bunlara ben e, sıcak bakmıyorum. Doğru da bulmuyorum yani. Ölçük açıyor. Babalar, anneler, sevgililer günü ve doğum günü tebrik ve kutlamalarının akidemiz noktasından hükmü nedir? Evet. Yani babalar, anneler, sevgililer günü, doğum günü, tebrik ve kutlamaları bunlar... Bidat bugünleri kim ihtisas etmiş? Bana bakmak lazım. Yani. Bunları ihtisas eden batılılar. Biz onların adetlerini gerçekleştiriyoruz. Teşebbüh etmiş oluyoruz onlara. Zorla onlara benzemeye çalışmış oluyoruz. Bir kültür ithali yapıyoruz burada. Bunlar Bunlar en azından bidattır. Bunlardan uzak durmak lazım. Hz. Muaviye'ye dil uzatanlara ne dersiniz? Burada bir isim var. ha Kendi ismi arkadaşın. Bu arkadaş mı dil uzatıyor falan diye. <gülüyor> Hz. Muaviye sahabidir. Dolayısıyla Hz. Muaviye'ye dil, uzata, dil uzatamayız. Anlaşıldı mı? Dil uzatanlar doğru yapmıyorlar. Bu konuda el-i sünnetin tavrının dışına çıkıyorlar. Bidat işliyorlar diyebilirim. Selamun Aleyküm. Birinci soru. Bir kötülük gördüğünüzde bunu elinizle elinize değiştiremezseniz, zirinizle onunla da değiştiremezseniz, kalbinizle buz edin ki bu imanın en zayıfıdır. Böyle bir hadis var hocam bildiğiniz gibi ve bu kötülüğü imamdan görürsek tavır ne olmalı? İşte imamda bunu değiştiremiyorsun. Ne yaparsın? Söylersin diyor Efendimiz. Ve en büyük cihat zalim devlet başkanlığından karşısında hakkı söylemektir. Elinle değiştiremiyorsun. Neden? Çünkü iktidar onda. Orada en fazla ne yapabiliyorsun? Yaptığınız yanlıştır. Tabi usulüne uygun biçimde. Yaptığınız yani kışkırtmadan. Yani bunu uygun bir dille ifade etmek varken. Yani efendim burada doğru olan tavır şudur. Bu şekilde söylediniz ama bu yanlıştır. Nitekim ayette şöyle geçiyor. Efendimiz de böyle der. Büyüklerimiz de böyle demiş. Fıkıhta da böyledir. Yani Allah bunun hesabını sorar. Ben bilen birisi olarak sizin Allah katında mesul olmanızı, ateşe girmenizi istemem diye böyle. Yani adamı ikna edici şekilde konuşmak yerine kalkıp da Ulan bre bilmem ne falan şeklinde konuşursan e orada ne yapmış oldun sen? Doğruyu yanlış biçimde söyledin. Yani adeta adama sen benim sözümün içeriğine değil benim söyleyiş biçimime takıl ve ondan sonra isyan et. Kışkırtıyorsun adamı Firavun'a giderken ne diyor Allah? Hz. Musa ile kardeşi Harun'a فَقُولَ لَهُ قَوْلَ لَيِّنَ قَوْلُ لَيِّنْ söyleyin. Yani onun nefsine O makamına, karizmasına dokunmayın. O adam onunla meşgul olup da o arada sizin söyleyeceğiniz hak gölgelenmesin. Doğruyu söylerken doğru bir üslupla söylersek karşı tarafa da acımış oluruz. iyilik yapmış oluruz. O yüzden doğruyu mutlaka söylüyor. Eğmeden bükmeden. Ha o kadar... E, kırıp döküp eğip bükük söyledin ki adam anlamadı bile yani kendi yaptığı şeyin yanlış olduğunu işte doğru olanın şu olduğunu adam anlayamadı bile bu doğruyu söylemek değil o kadar da eğilmek bükülmek yok adamı kışkırtmayayım diye hakikati bu defa efendim hissedilmez görülmez hale getirmek o da doğru değil günümüzdeki sistemlerde sisteme tepkiyi bırakıp tasavufa dalmak ifrat olur mu bunlara muhalefet olur mu e tabii ki ifrat olur canım böyle tasavvufi cemaatler az da olsa var Yani sistemle barışık, sisteme karşı hiçbir e, muhalif tavrı yok. Eğitim, irşat, davet, sistemi efendim e, değiştirmeye ve dönüştürmeye dair dönük böyle çalışması olmayan daha çok böyle sosyetik efendim çevrenin e, böyle şeyleri var, tarikat yapıları var. Onu biliyoruz. Bu ifrattır. E, bunlar tasavvuf için örnek olamaz. Bunlara muhalefet olur mu? Tabii ki bunlara muhalefet edeceğiz. Türkiye'mizde cemaatler var. Bunların da liderleri var. Bunlara kat kat itaat isteniyor. Etmeyenler dışlanıyor. Hepsi de ulül emir kabul ediliyor. Birden çok emir olur mu? Bu konuyu nasıl bu konuya nasıl bakıyorsunuz? Şu partiye oy verin veya vermeyin diyen bir cemaat önderine itaatin hükmü nedir? Türkiye'mizde hemen bütün cemaatlerde böyle bir olgu var. Ölçü nedir? Evet. Ulül emir birden fazla olur mu? Olur. O hiyerarşiye göre olur. Yani başında diyelim ki bir seriye bir Manga asker başına bir emir tayin etmiştir. Bu ürül emirdir, senin ürül emirindir. Genel ordu komutanı o daha büyük manada bir ürül emirdir. Vali biraz daha geniş. Bütün efendim emirlerin emiri de nedir? Halife dediğimiz o. O da aynı anda o hiyerarşi içerisinde tabii ki vardır. İşte bütün alimler de bu manada bizim ürül emrimizdir. Ama bütün alimler biz bu ürül emirden bir tanesine itaat edip diğerlerini çiğneyemeyiz. Bir alim bütün alimlerle çelişecek ve çatışacak biçimde bir fetva ortaya koyduğunda onun mutlak ülülemir olmadığı için, bütün ulema ülülemir olduğu için o ayeti kelimeyi ulema ve fukaha diye tefsir eden sahabiler var. Bütün ulema ülülemir olduğu için dolayısıyla e, diğer alimlerin bütün dünya alimlerine muhalefet ederek kendi başına buyurup böyle bir çok marjinal bir e, çizgi, istikamet ve söylem geliştiren alimleri maalesef biz burada onları anlıyoruz. Taklit edemeyiz, peşlerinden gidemeyiz. Ama onun dışında yani cemaat liderleri, organizatörler, dernek, vakıf başkanları, grup önderleri bunlara saygı göstermek gerekir. Bunların sözlerini tutmak gerekir. Evet orada o senin ülül emrindir. Ama hangi çerçevede? Haram söylemeyecek. Ee, Müslümanlara, genel Müslümanların bütününe muhalefeti yani tefrikayı öğütlemeyecek şer-i şerifin yasak kıldığı şeyleri tavsiye etmeyecek ona orada itaat etmek zorundasın kat'i itaat yani bu sınırlarda olursa olur mutlak itaat yani Allah ve Resulüne rağmen itaatı kastetmez zaten bugün öyle bir cemaat en azından büyükler cemaatlerde böyle bir şey bilmiyoruz doğrudur yani öyle emirin baştaki şeyhin cemaat liderinin vakıf grup liderinin sözlerini cemaat üyelerinin tartışması doğru bir şey değil yani bu kadar liberal bir yapı yoktur Doğru da değildir. Şeyh Efendi bir şey söyledi. Bütün müritler bunu tek tek düşünecekler. Kendi alanında istişare edecekler. Ondan sonra hatta tartışacaklar. Hatta bir takım sorular, itirazlar. Şeyh Efendi onları cevapladıktan sonra kamu vicdanı efendim rahatlarsa onu uygulayacaklar. Böyle bir şey yok. Bu hem lüzumsuz bir şey. Ütopya hem de bu hareketin dinamizmini uçurur götürür. Bu doğru değil. Örnekliği de yok bunun. Yani Hazreti Ebubekir radıyallahu anı bir şey dediği zaman yahut vaktiyle İmam-ı Azam bu Hanife bir şey dediğinde talebeleri kalkıp böyle bir davranıyordu yani. Diyelim İmam-ı Azam'a bu Hanife onlardan bir şey yapıyor. Evladım şöyle yapın diyor. O onlar ya böyle diyorsun ama bana göre öyle değil. Bak fetva ve içtihadı konuşmuyoruz. Talebeleri de müştehit. İmam-ı Azam'ın içtihadını illa kabul etmek zorunda değiller. Ama bir organizasyon kurmuşsunuz Müslümanlar olarak ne yapıyorsunuz? Orada bir hayır işi yürütüyorsunuz. Ve organizasyonun başında bir lider var. Ona itaat edeceksiniz. Siz onu seçtiniz çünkü başınıza lider olarak. Hocam bu cemaat liderini ben seçmedim. Ama sen o yapıya gelirken onu kabul ettin. O adam o cemaatin lideriydi zaten. Onu bir önceki lider bıraktı. Ve oradaki genel efendim e, cemaatın eski üyelerinin geneli onu kabul ettiler. Ve o öylece kabul edildi. Şimdi oraya gidip de e, orada fitne çıkarmak, insanların kafasını zihnini bulandırmak doğru şeyler değil bunlar. İtaat esastır. Ancak Bunun da bir sınırı vardır. Esas diye bir şey sınırsız mutlak değildir. Ama itaat esastır. Herhalde bu kadar pek.